رب صل على المختار من مطار فالهمية وجميع الرسل ما ذكروا فصل ربي على الهاني وعجرته وصحبه من لطيق دين قد نشروا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدانا الله وما توفيقي وعاية لا من الله بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق Sallu ala rasulina <Sessizlik> Muhammed Allahum salli ala seyn Muhammed wa ala alihi <Sessizlik> ve Sallu ala tabiib kulubina Muhammed Allahum salli ala seyn Muhammed wa ala alihi ve Sallu ala şefiiu zunubina Muhammed Allahum salli ala seyn Muhammed wa ala alihi ve sahbihi رب أعوذ بك من همزة الشياطين واعوذ بك رب يحترم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله تعالى عما يشتكون صلاة الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Es'untukum bil hayyil kayyumil ladil la yamut ve su e ve azim. Rabbimiz tebareke ve teala, inne kat hamd senaller edecek azdır bizleri mübarek şaban şerif ayına bir dahı kavuşturdu. Rabbimiz ramazan ı şerifede sahat, afiyetle ibadet, taat ile kavuşabilmeyi müessir eylese. Amin. Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve sünnet-i üzere üç aylar girdiğinde okuduğu hadis-i şerif, sahih hadis-i şeriflerde beyan edilen duayla başlayalım. Buyurun. Allahümme bariklana fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ve sellem. bariklana fi Recep ve Şaban ve Ramazan. Allahümme bâriklenâ fî racebe ve şa'bân ve bellighnâ Ramazan. Amin. Allahümme salli alâ seynâ muhammedin ve ala alâ âlihü sallâb yeftelâ salavatik adeden ma'lumâtik ve bârik ve sellem çeşli menkede çok büyük bir e, bereket içerisindeyiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ayına girmiş bulunuyoruz Rabbim en mühim 15. gece Berat gecesinde hayırlı kazalar ve kaderler takdir etmesine vesile olacak salih ameller ve dualar bizlere ihsan eylesin. Bizleri o zikirlere dualara, günün orucuna da muvaffak eylesin. Şimdiden niyet ettik. Rabbim niyetlerimize göre muamele eylesin. İnne mele amal bin niyat. Ameller niyetlere göre. İnşallah Berat gecesinde Umraniye'de olacağız. Bizim sitemizden adresi tam öğrenirsiniz. İsmail Koç Efendi'nin medresesi. Büyük bunun gibi var 10 kat peki. Ee, çok büyük kadınlara da yer var, erkeklere de yer var. İnşallahurrahman 19'u, bu ayın 19'unu 20'ye bağlayan gece olacak herhalde. Ferahat gecesi Umraniye'de Muhammedül Emin Vakfı. Muhammedül Emin Vakfı'nda Allah Teala buluşmayı nasip eylesin. Sizler de tabii işte, nerelerde bulunuyorsanız oralarda bizleri duadan unutmayacaksınız sohbet zaten her yere ulaşıyor efendim ee, kanallar vasıtasıyla şimdi e, bir ilan duyuruyorum önümüzdeki sohbetimiz inşallah kadın erkek güzel çalışalım Ramazan-ı Şerif'ten e, işte bir iki gün evvel 4 Mayıs Cumartesi günü 4 Mayıs Cumartesi günü sohbette şöyle bir fark var Bursadaki Efendi Hazretlerimizin vekili olan Mehmet Kösece Hoca Efendi kardeşimiz Allah kendisine selamet versin Hizmetlerini daim etsin Onun e, Soğanlı İkizler Fatih Hizmet Vakfı Mutlular Hafızlık Medresesinde 2017'den beri 17, 18, 19 itibariyle 65 tane hafız yavrumuz Kur'an-ı Kerim'in hıfzını itmam eylemiş elhamdülillah 65 hafız ne demek bir hafızla dünya ayakta durur ya bir hafızın hürmetine dünya yıkılmaz ya bir Allah hürmetine yıkılmıyor da bir hafız ne demek 65 hafız Bursa için en büyük şeref ve itibardır bu tabi inşallah 6500'e de Rabbim çıkması nasip eylesin önümüzdeki yıllar 6000, 60 bin Allah artırsın bereketinizi artırsın Bursa bunları hak ediyor Bursa'da halk çok nüfus çok cemaat çok Müslüman çok yani Bursa'da ama e, büyük iş benim benim için bütün dünya ve içindekileri bir araya bir tarafa koysam bir tane hafız yetiştirmeyi bu tarafa koyacağım onu alırım ben çünkü Kur'an El Kur'an Kur'an göklerden de büyük, yerlerden de büyük, içindekilerden de büyük, arasındakilerden de büyük, her şeyden büyük. Allah indinde Kur'an'dan daha sevgili bir şey yok. El Kur'an ehabu ile Allah minesse Göklerden, yerler, içindeki her şeyden Allah'a daha sevgili. Bütün Bursa'nın fabrikaları, villaları, Uludağ'ın otelleri bilmem nerenin kaplıcaları artık inekölün köfteleri toplada gitsin koy bir tarafa ne yapacağım? istersen yanına Ankara'yı da vereyim İstanbul'u da ekleyeyim Türkiye'yi de al bütün yedi kıtayı al yedi kıtayı bütün Amerika, Rusya hepsi koy bu tarafa Mevla sevmez ama Kur'an-ı Kerim'i seviyor onu ezberleyeni seviyor Allah'ın ameledeni seviyor onu anlatanı seviyor onu dinleyeni seviyor Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı ya sıfatı ya Onun için, e, 4 e, Mayıs'ta ikindi namazını müteakiben bizim sohbetimizden evvel ikindi namazı artık 5'te falan oluyor 5 buçuklarda e, ikindi namazında 65 hafızı kelam kadim burada toplanacak 65 hafızın olduğu yere ne rahmetler, ne feyizler, ne bereketler yağar. Sizi aşırı okuyacaklar inşallah. Ondan sonra burada icazet merasimi olacak. Ben de yetişeceğim, geleceğim inşallah. Merasimde ben de bulunacağım. İnşallah urahman. Siz de kadınınız, erkeğiniz biraz erken gelirseniz mühim olan Hz. Kur'an'a değer verdiğimizi Kur'an'ı ezberleyen yavrularımıza itibar ettiğimizi, Kur'an'ı çok sevdiğimizi, gözümüzün nuru kabul ettiğimizi, e değil mi? O diploma törenleri, biliyorsunuz değil mi diploma törenleri oluyor, işte efendim, şapkalını atıyorlar, bilmem ne, kepler, mepler, havaya bir erkek, kız kaçıyorlar, uuu, sarılıyorlar, bir şeyler diyorlar, bir hareketler falan. Görüyorsunuz bu hareketleri tabii. Şimdi onlar nereye? 65 tane hafızın Kur'an'ı ezberleme merasimi nere? Hiç kıyas edilebilir mi? Yaratanla yaratılan kıyas edilemeyeceği gibi yaratanın kelamıyla yaratanın kelamının icazet merasimiyle yaratılmışların kendi aralarındaki efendim e, al gülüm ver gülümleri hiç kıyas edilebilir mi? Bir Müslüman bunu kıyas eder mi ya? Aynı kefi haşa onun için biz Kelamullah'a tazimimizi ifade etmek için 4 Mayıs'ta Ya Rabbi senin Kur'an'ını seviyorum. Hem de dua deriz. Gelenlerin, kadın, erkek çocuklarının da hafız olması için. Çocuklarından, torunlarından da hafız yetişmesi için. Çünkü 65 hafızın olduğu yerde icazet rasimlerinde yapılan dua olmaz İnşallah duayı da fakir ben yapacağım inşallah. Bu duayla beraber hepimizin çocuklarımızdan, torunlarımızdan benim de işte sekiz çocuğum oldu ama iki tane hafızım oldu elhamdülillah sekizde iki başarılı değilim başarılı değilim ama idare eder şimdi torunum oldu inşallah torunum hafız olur inşallah sizden dualarınız berekatıyla kız yavrum torunum onu hafız yapabilir miyiz bakalım babası da meraklı şimdi hepimiz çocuk çocuğumuzu nasıl kuran ezberletebiliriz derdimiz bu 13'ün hepinize özellikle davet ediyorum. Bursa'nın medar-ı iftiharı hafızlarımızın merasiminde. Rabbim görsün ki biz Kur'an'a değer verdik. Mevla da bize değer verecek. Bizim de çılık çocuğumuzdan, torunlarımızdan, zürriyetimize hafızlar nasip edecek. İnşallah diye e, davet ediyorum. Ve dualar orada edeceğiz. Duadan inşallah denmez. Amin diyeceğiz. O zaman tam dua edeceğiz size. Bir dua tuttururuz tam Ramazan'ın arefesinde Şaban-ı Şerif Resulullahımızın ayında sallallahu aleyhi ve sellem kalabalık cemaatle 65 hafızı kelamla beraber ben duaların tutacağını umuyorum. Çünkü icazet merasimlerinde dualar reddolmaz. Efendimiz Hazretlerine evliyaullah'tan böyle duyduk yani. Size de bunu haber ediyorum. İkindi namazını mı takiben ama 5.30'da yetiştin, 6.00'da yetiştin, 6.30'da yetiştin. İşte ne kadar yetişebilirsiniz. Zaten dua sonunda olur. Değil mi? Akşam ezanına yarım saat kala falan artık aşırlar okunuyor, şeyler oluyor. Sonunda da son yarım saatte de zikir ve dua. Yapılının duaya en geç yetişin inşallah Rabbim. Evet. Bunu beyan ettikten sonra şimdi mübarek Şaban ile ilgili e, birkaç hadis-i şerif rivayet yapacağım. Teşvikte fayda var. Senede bir geliyor, unutuluyor. Faziletler unutuluyor. Gerçi Şaban Şerif Risalesi mesela şimdi hemen Şaban Şerif Risalesini insan evinde yanında açmalı ve Şaban Şerif'teki faziletli ameller okumalı. Bu yani işte ne bileyim fiilistini çıkarırsan çok da bir sayfası yok yani. 291 sayfa fiilist hariç. 291'e Küçük boy. Bunu insan okuyabilir. Bu nerede lazım? Şaban ayında lazım. Burada bir fazilet görürsün. Bir amel görürsün, onu amel edersin, kazanırsın. Ben size e, tabii Berat gecesi Berat gecesinin vazifeleri, hayırlı kazalar için, kaderler için, uzun ömür için, rızık için, hayırlı bereketli bol rızık için, ondan sonra hüsnü hatime, imanlı ölmek için, çok uzun ömürle ömür bereketiyle yaşamak için Kazalar belalar bir sene gelmemesi için, bütün musibetlerden halas olmak için esas mesele Berat gecesidir. Ama ben şimdi Berat gecesini burada şu anda anlatmak dersinde değilim. Çünkü daha başında konunun. konunun 13'ün Berat gecesi biz dinleriz hoca efendi sohbeti. Berat gecesi dinlersin ama Berat gecesi okunacak duaları, şunları bunları hazır etmediğin zaman gece amel edemezsin. Onun için biz size efendim Berat gecesiyle ilgili ee, bu eserdeki en mühim bölüm Üçüncü bölüm Üçüncü bölüm Sizin için çok lazım Yani sayfa 73'ten başlıyor Bunu şimdiden söylüyorum ki testi kırmadan Tokata atmak lazım Yoksa ne işlerine berat gecesi ha geliyor 2 hafta yok kalmıyor 14'e 15'e bağlı Yani ikinci gecedeyiz yani Kalmış şurada 12 gece Hemen berat gecesi olacak şimdi Berat gecesi ne demek şu demek bir sene başınıza gelecek her şey o geceki duanıza bağlı demek açık ifadeyle hadis-i şerifler bunu söylüyor Kur'an da bunu söylüyor hakim. her önemli mühim iş senenin bütün meseleleri harpler zelzeleler, yeller seller hükümetler, düşecekler kalacaklar, devrilecekler Efendim, dünyanın neresinde ne olaylar olacak Mesela Maduro'yu merak ediyoruz değil mi? Venezuela ne olacak şimdi? Amerika iki de bir şey yapıyor. Bakalım bir daha Senebarata gider mi? Gitmez mi? Sen yani Amerika tabii başarılı olmasın diye dua ediyoruz hiçbir zaman için. Öbür tarafta yavur olsa da kâfirin bir zalimi oluyor, bir de mazlum oluyor. Allah tabii mazlum kâfirlere gavurlar, hakkını da zalim kâfirlerden ihraç eylesin. Amin. O da ayrı bir konu tabii şimdi. Her kâfirde bir değil. Ece bir Amerika ve Yahudi Siyonist kâfurla Birçok ülkelerde gavurlar var ama mazlum insanlar. Madenlerini çıkaramıyorlar bile. Paraları yok. Yüz dolara, iki yüz dolara karın tokluğuna perişan milyonlarca halkı sömürüyor Yahudi biliyorsunuz dünyada. Burada gavur da var, Müslüman da var tabii. Ama zalim her zaman zalimdir. Müslümanın da zalimine beddua edilebiliyor zaten. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Amin. Onun için bu sene neler olacak? Bu sene çok önemli olaylar olacak dünyada. Türkiye'mizde de olabilir. E çok olaylar olabilir. Ramazan-ı Şerif'te bazı olaylar olabilir. Allah Teala iç savaştan, dış savaştan, fitnelerden muhafaza eylesin. Amin. Bu sene bazı sıkıntılar bekleniyor. Şimdi Müslümanlar uyanık olacak, provokasyonlara gelmeyecek. Ama Allah evimize, ocağımıza ateş düşürmesin. Allah zarar, zeval vermesin Müslüman kardeşlerimize, vatandaşlarımıza. Biz duacıyız. Teşvik ediyoruz, davet ediyoruz. Bizim ne dediğimizi anlamayanlar şimdi biraz anlamaya başladılar. Ondan sonra o zaman ne demek istiyorsun ne bilmem. Şimdi başta da kendileri aynı tweetleri paylaşıyor. E ya biz ne diyorduk size? Biz ne diyorduk Müslüman elini dilini çekecek. Fitneden uzak duracağız diyorduk değil mi? Evvelki ilanlarımızda. Onun için bu berat gecesi biz Müslümanlar çok uyanık olursak bir sene ağlamayız. Ama bir berat gecesinde yatarsak aşağıya gelip ertesi günde oruç tutmazsak farz değil vacip değil ama çok kuvvetli oruç. E, gecesinde de duaları yapmasak, günü de akşama kadar devam ediyor aynı fazilette. E, yani işte 19'u, ayın 19 ayın 5'i 6'sı oldu. Bu ayın 19'unun gecesini, şey, ertesi gün 20'si de günü. E sen şimdi burada Müslüman olarak vazifelerini bilmezsen, akşam ezanıyla başlıyor vazifeler. Akşam namazından sonra namazları var, işte gece namazları var, şudur. e bir gece ihyat edeceğiz, bir sene rahat edeceğiz inşallah. Yok ondan sonra bir gece yan gel yatacağız, ondan sonra bir sene zır zır zır ağlayacağız. Borcum var, işten atıldım, şöyle oldu, bir, ya bana ne anlatıyorsun? Mevla'ya arz et, berat gecesi bana arz et, kulum diyor. Menyesellinif o diyor, berat gecesi her gece üçte ikisinden sonra, üçte, son üçte birinde başlıyor tecelliler gök semai dünyadan, Mevla haşa mekandan münezzef de, tecelliler oradan, nidalar geliyor. Her gece 3'te ikisinden başlayacak, şimdi mesela şu gecenin ortalamasına 5'e 10 gece falan düştüyüm sak. Diyelim ki saat 1'den 1.30'dan 2'den sonra başlıyor şu anda bu nidalar. Ama berat gecesi ne zaman başlayacak? Güneş batar batmaz tecelli başlıyor. Güneş batar batmaz. O zaman ne oluyor? Saatimiz süremiz uzuyor. Senin şimdi arzuhal verme süren 2 saat olmasıyla 6 saat 7 saat olması bir midir? Bir yerde bile kuyruğun, haşa ha, Allah'ın kapısında kuyruk olmaz, Rabbim merkeze kapıyı açmış da. Bir yerde bile bir şey görüyorsun, diyorlar ki son dakikası şu, e, vakit daralınca orada senin isabet ettirme, e, dilekçeni, mühürletme, imzalatma, geçerli kılma şeyin azalıyor, farkında mısın? Ama vakit pay uzun olursa insan biraz daha rahat hareket ediyor. E gecenin bir buçuk ikisinden sonra tecellilerin başlamasıyla, Hemen güneş şimdi kaç ya işte o zamana kadar herhalde 8'e doğru gider bir 15 dakika daha alsa yani o 8 e, 10 kala falan gidecek. E sen şimdi 8'e 10 kala'dan başlayan bir şeyle gecenin bir bucuğunda ikisine başlayan bir mi? Aynı tecellik akşam ezanına iniyor. O, o geceye mahsus. Elamin müsterzinin rızık isteyen var mı? Ferzuğa rızkını verin. Elamin mübtelen belaya düşen var mı? Fe afiyet verin bir şey isteyen var diye, muradını vereyim tevbeden var mı bu nidalar berat gecesi özeldir bunlar burada Müslüman mutlaka tutturmalıdır uyanık olmalıdır, adi olmalıdır gününü bilmelidir, insan birkaç gün evvelden uykusunu ona göre, işini ona göre o misafirliğe geleceğim, misafirliğe gideceğim, yok nişan var yok var. berat gecesini mi buldun mübarek Yok ona söz verdim, yok o gelecek, yok maç var, yok bilmem dizi var. Sen nereye çalışırsın? Kafan mı çalışmıyor senin ya sen? Bir senenin bütün meseleleri Fiyâ yufra'gu hakim aat Kerimesinde her önemli iş o gece fark edilir, fasledilir, hükme bağlanır buyuruyor. Mevla'nın ilmi de ezelidir, hükmü de ezelidir. Ama bizim dua edip etmeyeceğimizi biliyor ve ona bakıyor, duamıza göre bize muamele edeceği beyan ediyor. Gökten inen belayı bile dua geri çevirir buyuruyor. La kaza dua. Kad, kazayı kaderi bile ancak dua geri çevirebilir buyuruyor. Allah'ın ilmi değişmez ama sen bilmediğin için sen dua ile mükellefsin muhterem. Şimdi onun için ben Berat gecesinin vazifelerini şu anda anlatamam ama sayfa 73 Berat gecesinin faziletleri Kur'an'da geçen Leyle-i Berat gecesi hadis-i şerif Berat gecesinin isimleri, Berat gecesinin muayyen oluşunun sırrı, Berat gecesinin günün amelleri, Berat gecesinin namazları, Berat gecesi okunacak sureler, Berat gecesinin duaları, Berat gecesi secdede yapılacak dualar, iki secde arasında yapılacak dualar, efendim ilk secde yapılacak dua, ikinci secde yapılacak dua, Berat gecesi efendim Emredilen dua, berat, hayırlı kaza kaderler için yapılacak dua, bazı meşayihin duaları, Abdülkadir Genazen duaları, İmam Habib Hasen Hatta Hazen duaları, onun Berat beraat duası, işte duanın kabulü için gereken şartlar, ölülere duası var, beraat gecesi, salavat şerife, beraat gecesi, ameller, beraat günü yapılacak ameller, beraat gününün fazileti, beraat gününün orucu, he? Beraat günü nafile namaz, beraat günü yemek pişirmek, beraat günü erzak almakta, beraat gecesi, en sonunda bunu yazmışız. Bunu en başta yazsaydık çok olacak. Berat gecesi bile günahları bağışlanmayacak Müslümanlar var. Allah bizi onlardan eylemezsin. Öyle bir günahlara müptela isek o sayfa 232'de 232 ile 261'e kadar o arayı hemen okuyun. Niye hemen okuyun? 20 çeşit günah var. Bu 20 çeşit günahtan sende hangisi var? Mesela hepinizde olan bir günah söyleyebilirim. He? Ben hariç Niye ben hariç ya Ben hariç ya mesela Ben bana ne yaparsa Yapsın Ehli bidat değilse ehli sünnet müslümansa Kin tutmuyorum elhamdülillah Ehli sünnet bir müslümana kin tutmuyorum Küste durmam. Küslük benden devam etmez yani Ama Mesela berat gecesinde af olmayacak Eğer selam verip almadığın üç günü geçmiş bir Müslüman varsa beraat gecesi af olmuyorsun abi. Mevla buyuruyor ki geciktirin. Barışmadıkça geciktirin. E geciktir geciktir nereye kadar? 20 senedir herifle selam vermiyorsun mübarek adam. Öleceksin gideceksin. Hangi beraat afa gireceksin? Durum tehlike. Çoğunuzun selamsız olduğunuz Müslüman var mı? Var mı? Olmayan parmak kaldırsın dese. Çok az. Birkaç kişi belki kaldır. Onun için af olmayanlar 232-261 arası bu noktada herkesin özel günahı olabilir. Şirkin dışında zaten şirkin af olma durumu yok. Ancak imana gelirsen af olur. Onun dışında günahlar hepimiz hakkında geçerli. En birinci madde bu. Ben bunları defaatle derslerde tekrar ettim. inşallah Lale Gül'deki görevli kardeşler arşivden o af olmayanlar sohbetini bulup Şimdiden onu vermek lazım. Çünkü onun, tevbe edecek adam fren yapacak. Biliyorsun fren tutmuyor bazı kere. Hava kaygan oluyor, bir şey oluyor. Araba eski oluyor, kilometre fazla oluyor. E bir de bakarsın frenin giderken karşı tarafa vurma tehlikesi oluyor. Onun için fren tutmak için, berat gecesi tevbe ederim. Mübarek, iki gün evlet ya. İki gün evlet Peki freni tutmaz. Onun için... Bu konuya çok önem atfediyorum. Sizi de Allah için ikaz ediyorum. Nefsimi, ası nefsimi de sizi de beraber. Hepimize vasiyet nasihat. Ondan sonra bu nereden başladı şimdi? 73'te başladı. Kaçta bitti? 260'ta. 73 nereye? 260'lara. Bütün bunlar neyle alakalı? Beraat gecesi ve günüyle alakalı. İnşallah okuyacak mısınız? Kendinize bir çeki düzen verecek misiniz inşallah? Mutlaka. Ben de siz de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek şerefli kıymetli ayında Rabbim cümlemize nasuh üzere tevbe nasip eylesin. Amin. Allah'ımız salli ala. Seyna Muhammed'in ve Salavat-ı şerifeyi de artırmak nasip eylesin. Amin. Çok salavat-ı şerifi artırın. Günlük 100, 200, 300. Cuma günleri 300'den aşağı düşmeyin. Cuma gecesi, Cuma günü. Şaban benim ayımdur buyurur. Onun fazileti hakkında birkaç hadis-i şerifte inşallah rivayet edeceğim. Ondan sonra tabii e, Şaban Şerif'in namazları var. İlk gece namazı geçti. Geçen geceydi. İlk gün namazı geçti. Geçen gündü. E, değil mi şimdi? E, 27. gece namazı var. Salih amelleri var. Kur'an tilaveti var. Salat selam var. Zikir var. İstiğfar var. Ondan sonra e, onları da size sonunda kısaca beyan ederim. İnşallahı Rahman. Şimdi bu artık sizin kendi vazifeniz. Ev ödevi. Ev ödevi veriyorum size. Çünkü biz bunları derste vakit bulamayız. Kitabı niye yazdık o zaman? Okuyun, amel edin. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz meşhur hadis i şerifte ne buyurdu? raca şehrullah Recep Allah'ın ayı, Haram ay, hürmeti fazla, günahlar katlanıyor, cevaplar katlanıyor. Işte harp yasak. Koca Arap birçok şeyler hürmetinin özellikleri var. 4 haram aydan biri tek olan yani bir öncesi bir sonrası haram olmadığı için tek kalıyor. Öbürleri önümüzde geliyor. Şevval'den sonra Ramazan Bayramı'ndan sonraki ay Şevval. Şevval'den sonra geliyor. Onlar üçü peş peşe geliyor. Cülcad, Zülce, Muharrem peş peşe geliyor. Recep tek olduğu için Recepül Fert deniyor, tek olduğu için. Tamam o haram ay çıktı elhamdülillah. Allah şefaatine nail eylesin, şikayetine muhafaza eylesin. Recep-i Şerif çıktı. Şimdi Şaban Şerif ve Şaban Şehri, Şaban benim ayımdır buyuruyor. Kendine izafet ediyor, nispet ediyor. Yani bu çok önemli bir mesele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında önemli olaylar Şaban ayında geliştiği için. Bunu beyan edeceğiz. Ve Ramazan ümmeti, Ramazan Şerif bütün ümmetimin ayıdır. Allah Teala cümlemize sıhhatü afiyetle hayl uzun ömürle, günahsız bir şekilde, iman selametiyle, efendim, ubadat-ı taata kuvvet ile, borçsuz bir şekilde, geçim derdinden halas olmuş bir şekilde, iftarda sahurda ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz diye düşünmek sizin, şöyle rızık bereketiyle, umur bereketiyle bir Ramazan-ı Şerif'e ulaşıp bayram-ı Şerif'e dostlar gibi çıkmayı nasıl eylesin. Amin. Amin. Allahum salli ala Muhammed'in ve ala Amin dediniz hemen bir salavat. Dua mühürlenmez. Salavatsız dua mühürsüz, imzasız dilekçe gibidir. Aminsiz duada mühürsüz, imzasız dilekçe gibidir. Aminsiz duada geçmez, salavatsız duada mevkuf olur, tevkuf olur, gökde yer arası kalır askıda. Bu salavat şerifeyi dilinizden eski etmeyin. Allahu salli ala Muhammed'in Adem babamız bile ondan kurtuldu ya. Adem babamız ondan kurtuldu. Havva annemizin nikahının nehri bile salavat şerif eder. Adem Aleyhisselam Havva annemizi başının ucunda buldu. Cennette uyudu. Ameliyat geçirdi. Operasyon. Allah. Kemiğinden, kaburga kemiğinden, sol kaburga kemiğinden aldı. Buhari hadisi. Bunu inkar ediyorlar. Buhari'yi inkar eden adama ne demek lazım? Ya git işine ya. Efendim Şerif. Kalktı Ha baktı başında bir kadın duruyor Allah Allah Kendi erkek olduğunu Mevla bildiriyor ona Kadına karşı temayül veriyor ona Cazibe veriyor ona Erkek dişinin arasındaki bu cezbedici kuvvet i cazibe Bunları Allah yarattı celle celle. Hemen ona elini dokunmak istedi Melekler dediler Mehlen ya Adem Ey Adem dur bakalım O kadar çabuk değil Bu işler o kadar ucuz değil ne yapacağız dedi. Hatta, hatta mehir vereceksin dediler. Allah Allah. Daha yeni yaratılmış mehir ne ya? Malı yok, mülkü yok, bir yok. Ne mehir vereceğim dediler. Salli ala Muhammed dediler. Allah'ım salli ala selam Muhammed ve ala Bir rivat 20 kere salavat oku. Bir rivat işte bir kere de 3 kere rivayetleri var. Salavat oku bakalım dediler. Kim bu Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Senin zürriyetinden gelecek son nebi zişandır. O olmasa seni de yaratmayacaktım ey Adem. Dedi. Onun için bunlar hakim müste de sayı şerif hani yaratılıştaki Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem olmasa alemlerin yaratılmayacağı o konu yani. Hakimde de geçiyor sayı hadiste. Dolayısıyla hep salavat-ı şerife üzere amin diyelim, dualar edelim. İki salavat arasında duaları mezcedelim. Kabul eserini Rabbim izhar eylesin amin. Yine Enes İbn-i Malik radıyallahu teala rivat ediyor. Hadis-i Şerif Beyhakî'de geçiyor. İmam Beyhakî uydurma rivate yer vermeme garantisi vermiş. İmam Beyhakî büyük muaddistir. Benim hiçbir kitabımda uydurma bir rivate yer yok diyor. Ona göre dinleyin hadis-i şerifi ya. Yani. Zaten bizim Allah'ın zine bizim nakillerimize siz iman etmiş adamlarsınız. Sizin sorununuz yok. İşte bu iman da acayip bir mesele. Rabbimize çok hamdü sene edelim Allah bize iman nasip etti. Ve imanımızı elimizden almasın, kalbimizden soyutlamasın. Rabbim ölünceye kadar kalplerimizi kaydırmasın. Amin. Amin. Bak bu hafta işte ulema heyeti toplantısı ikinci toplantı yaptık İsmail Ağa'da, Hoca Efendilerimizle. Birlikte toplanıyoruz artık ayda bir. Elhamdülillah. Dua edin nazar değmesin. Allah muhafaza etsin. Hoca Efendiler birlikte kararlar alıyoruz. işte fıkıh, fetva, işte şeyle. itikadi meseleler, reddiyeler. Allah Teala hepimize e, kuvvet, kudret versin de İslam'a hizmet ettirsin bizi Fazbu ile. Amin. Şimdi yani orada hoca Efendi'den bir hoca efendi dedi ki de bizden dedi bizim talebemiz medresede okumuş. Şimdi Mustafa Öztürk'ün baş talebesi olmuş. Mustafa Öztürk kim? Cennetle alay eden efendim, Arabın cenneti diyen, göya tefsir profesörü diye geçinip cihat adetlerini inkar eden daha birçok siz de seslerini dinlediniz. Neler dediği kendi kendi sesinden videolarına attık yani. Ya bak dönmüş gitmiş ona. Kalp nasıl kayıyor görüyor musun fırıldak gibi? Allah muhafaza o kardeşimiz de hayırla döndürsün ıslah eylesin. Allah. Mustafa Öztürk'ü de ıslah eylesin. Allah. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Biz kimseye bedduacı lanetçi değiliz. İslah eylesin. Ne diyelim şilik? Ama milleti ikaz etmek icap Hocaefendi'nin biri ne dedi biliyor musun? Benimle dedi medrese. Medrese ne demek? Tamamen Efendi Hazretleri'nin medreselerinden biri yani. Benim medrese arkadaşım şu anda dedi ne oldu biliyor musunuz? Felç oldu denseydi Allah şifa versin. Öldü denseydi Allah rahmet etsin. Fakir oldu denseydi Allah ihtiyacını gidersin. Biz de yardım edebilir biz dersin. He? Kanser oldu dersin. Allah acil şifa afiyet versin. İman selamet versin hatime versin. Bak ne kadar tehlikeli olaylar maddi manevi. Ne dedi biliyor musun? Hristiyan oldu dedi. Çok meşhur bir hocamızın arkadaşıymış. Hoca efendi kendi söyledi orada. Bizim arkadaşımız hoca kardeşimiz. Benim dedi medresede beraber arkadaşım şu anda Hristiyan dedi. Ey gidi kardeşlerim. Bu iman, bu hidayet Fazl-ı Kerem meselesidir. Kimse kendi hak ederek bu nimetin içinde değildir. Ne hacısı, ne hocası, ne uleması, ne evliyası. Herkes Fazl-ı Kerem'e bağlıdır. Allah lütfetmese en büyük kafir oluruz. Kalplerimiz Mevla'nın yedi kudretinde tahtı tasarrufundadır. İstediği tarafa çevirir. Onun için... ''Evladım Mahmud'' dedi, alâ der Efendi Hazretleri, ''Kaddesallâhu ısraru mülaliyye'' Efendi Hazretlerimize, ''Rabbena la tuzik gulubena ve'de izhe deytenâ ve heblenâ milledunka rahmeh innekentel vehhâb'' Bu dua çok bugün Efendi Hazretleri teşebbütte okurdu, selamdan önce, namazın içinde okurdu bunu. Ben tabii yazıyorum, bu Ezgar Davat Külliyat'ın işte birinci cildin çıktı, şimdi bunun ikinci, üçüncü ciltlerinde namaz içinde okunacaklar. Rükuda, secdede, tercih. ya, Hoca biz biliyoruz. ya Biliyorsun da bilmediği nice sünnetler var. Onları da yazdık. Dünya kadar bir ciddi, sırf namaz içinde okunacaklar. Kaç yüz sayfa ilim yazdık. Hazırladık onları. İnşallah peş peşe basacağız. Şimdi bu birinci ciddi çıktı elhamdülillah. O külliyat on ciltte geçebilir. En az on cilt İnşallah. Rabbim hayırlı uzun ömür bereket versin bir an evvel yetiştireyim. Orada o namaz için dualarda bunu da yazdım zaten. Çünkü hepsinin delilleriyle. Rabbena la tüzük gulübena. Çok ok evladım de Ey Rabbimiz bizi hidayete eriştirdikten sonra iman Kur'an nasip ettikten sonra kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Tarafından rahmetini hibe eyle ya Rabbi. Çünkü karşılıksız veren ancak sensin Allah'ımız Celle Celaluhu. Vehhab. El Vehhabu Celle Celaluhu. Ne demek? Hiç karşılıksız bolca verir. Mevla kimseden imanı esirgemez ya. Ama hidayet arayanlara yaratırım buyuruyor. Kaşınanları kaşırım buyuruyor. Canı ekşili isteyenlerin midesini ekşiktirin buyuruyor. Yani sen gavur olmak istiyorsan da Mevla seni zorla mı imanda tutacak kardeşim? Ama hiç büyük konuşmayalım. Böyle şey mi olur ya? Nasıl sapıtmış o ya? Ben bu cahil alimden sapıtmuyorum ne güzel falan. Aman aman kardeşim. Ne sen konuş ne ben konuşayım. Hele ben hiç konuşmayayım. Hele ben hiç konuşmayayım. Tehlikenin büyüğündeyim böyle. Düşmek an meselesi. Ne kadar bir şey biliyorsun o kadar tehliken artıyor yani. Mesuliyetin artıyor, sorunluluğun artıyor. Ödümüz kopuyor. Allah'ım ya Rabbim. Şunları duyunca eleman ya Rabbi imansız gidiyor ya. Tabii Allah o Hristiyan olan e, talebeye de hidayet nasip eylesin. Yeniden İslam'a dönmesi nasip eylesin. Kalbini İslam'a şerh eylesin. Amin. Biz duacıyız yani ne yapacağız yani dua çıkmayan candan ümit kesilmez mutlaka dua edeceğiz ölmüş ora dua edilmez yoksa yaşayan gavurlara bile dua edebiliyoruz değil mi hidayetleri için ne zorumuz var Allah'ın cenneti geniş adam kafir ölsene cehenneme gitsin niye sevinelim bundan ya niye memnun olalım mutlu olalım bir kimsenin kafir olması kafir ölmesi bizim için en üzücü bir hadisedir ya düşmanım olsa kafir ölmesin ya Düşmanım olsa iman etsin, Müslüman olarak ölsün ya. Ebedi cehennem kolay mı kardeşim? Dayanabileceğin bir şey mi? Kendin için düşün bakalım. Ama sonumuz belli değil. Hiçbirimizin de teminatı yok. İşte Berat gecesi ne kadar önemli anlıyor musun? Berat gecesindeki o 6 rekat namaz var. Onları okursanız orada göreceksiniz. Bir Yasin okuyorsun 6 rekat namazdan 2 iki, iki rekatı 6 ihlastan kılınıyor. 2 rekatında imanlı ölme meselesi var. Çünkü bir daha seneye kadar ölürsen mutlaka imanlı ölmek nasip oluyor. yasin i ne niyetle okursan, e Berat gecesi duar etti olmaz. E kime nasip olduysa büyük bir müjdedir yani. Büyük bir müjdedir Kimsenin garantisi yok ama e, insan da böyle şeylere sarılacak iman selameti için. Hem mi yani mesela fakirlik, hakirlik, hastalık efendim her türlü musibet gelir geçer ama imansız olmak ve ölmek Allah muhafaza ebedi felaket. Ne yapacağız? Enes bin Malik edin, şerifte. Ne buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban şehri. Şaban benim ayımdır. Femen azam şehri, femen azam şehr Şaban. Kim Şaban ayına tazim ederse, tazim ne demek? Büyük tutmak. Türkçesi büyük tutmak. Yani Türkçesi hürmet. Hürmet de Arapça da Türkçeleşmiş kelime olduğu için kullanıyorum. Saygı. Eşim şimdi Şabanay'ına nasıl saygı olacak? Mesela alime saygı gösterelim. Yaşlılara saygı gösterelim. Büyüklerimize saygı gösterelim. Nasıl oluyor bu saygı? Mesela şimdi oradan kapıdan girerse, sen de burada oturuyorsan ayağa kalkırsın. Ayağa kalkınca ne oluyor? Bir hürmet göstergesi oluyor öyle mi? Ama ayağa kalkmazsan, yani bir nevi saygısızlık diyebiliriz. sen çok da şey değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın arasına geldiği zaman sahabe-i kiram kalkıyor muydu ayağa? Kalkmıyor. Siz olsanız ne dersiniz? Ne saygısız bir topluluk ya. Haşa. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Acemler krallarına kattığı gibi ben melik ve hükümdar sultan değilim. Bana ayağa kalkmayın buraya. Edeptir yine sen laf dinlersin, dinlemesin ayrı dava. Ama kalkmazlar da. Sallallahu aleyhi ve sellem gelir dinlere boş oturur. Ama namaz kıldırılacak, imamlığa geçecek. Tabii göne geçiyor o zaman ayrı dava. Namazda imam geride duramaz. Saygı. Ama saygının alametleri olarak biz işte ayağa kalkmak şey. E mesela ayağa kalkmadın tamam. Ama şimdi bacak bacak üstüne atmışsın veya ayağını uzatmışsın o tarafa doğru. O bir alim gelmiş, bir hafız gelmiş. Bak efendi hazretleri hafızı arabada önüne oturtmuyor. Hafızı arabada ön koltuğa oturtmuyor. Niçin? ayağı hafıza doğru gelir diye. E, niye efendi hazretleri oluyor? Niye Mahmut efendi oluyor yani? Niye sen ben olamıyoruz bir efendi? Öyle efendi demekle efendi olunmuyor yani. Bak bir hafız araba... kendi de hafız kendi kurra, kendi allame Hepsinden var Dünyada ondan büyük alim hafız mı var? Şu anda itibariyle konuşuyorum E ama Hafızı öne oturtmuyor Diyor ki ayağım geliyor böyle diyor, uzanıyor diyor ayağım diyor İşte bu Tazim saygı Şimdi Şaban ayına tazim edeceğiz nasıl hürmet edeceğiz? E sen şu ayağını uzatırsan saygısızlık e, hürmet etmenin alameti. Ayağa kalkarsın. Kalkmadın ayağını toplarsın. Hani şöyle bir kendine bir çeki düzen veriyor. Yaşlılar meclise girer. Şimdi zaten hiç öyle bir şey yok da. Otur şuraya moruk diyor. Hadi git diyor. Babasına diyor. Otur lan diyor. <gülüyor> Şimdi bu duruma dön de internet elinde. Laptop şey bilmem ne. Çek kanışma diye kapat çeneni diyor. Böyle babası da giriyor. Ha diye diyor. Çocuğum da ne kadar özgür yetişiyor diyor. O da tam... Eylik, sopalık yani. Ya mübarek adam çocuğuna bir terbiye ver. Çocuğu günah sokuyorsun. Böyle ha ha yaparsan bu çocuk ne yapar? Kafana çıkar. Çıktı zaten. Tazim, saygı, hürmet. Bunun neleri var? Alametleri var. Eşini Şaban ayına kim hürmet ederse? Fakat azam emri benim emrime hürmet etmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göremedik. Rüyada görenlere ne mutlu. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Göremedik. Hizmet edemedik. ikram edemedik. Değil mi? Bir çorbamızı içseydi, bir çayımızı içseydi, malımız canımız feda olsun. Yapamadık. E buyuruyor ki, bak hadis şerif, Şaban ayı benim ayımdır, buna tazım saygı gösteren bana saygı gösteren. Buna ikram eden bana ikram etmiştir. E bizim Şaban ayına nasıl ikram edeceğiz Hacı abi? Şaban ayı çay içmez. Yemek yemez. E kapıdan gelmez ki bacadan çıksın. Ayağa kalkılmaz, hürmet edilmez. Şaban'a geldi ben efendim dikileyim. Ayaklarımın üstüne oturmayayım. Böyle de bir saygı şekli yok İslam'da. Nasıl sizce? Ben size Recep Şaban ayna tazimen mesela iki şey söyleyebilirim. Benim emrime tazim etmiş olur diyor. Bir zikri var onu öğreteceğim size inşallah. Bir de oruç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra en çok orucu hangi ayda tutardı? En çok orucu hangi ayda tutardı? Ama Şaban Şerif'te. Hatta bunun sebebi sorulur. Eftal-ü Siyam hangi oruçtur Ramazan'dan sonra? buyurdu Siyam Şaban tazim eli Ramazan. Ramazan'ı karşılamak için, Ramazan'a hürmet ve tazim için öncesindeki mübarek Şaban ayında oruç tutmak. Mesela pazartesi, perşembe tutarsın. 13, 14, 15. 13 14 15 ne oluyor yani şu andaki benim anladığım 18 19 20. Yani Nisan'ın Nisan'ın 18 19 20. 20 zaten ne oluyor? Beratın günü oluyor. Tek de tutulur. Berat gününün orucu hadiste teşvik edildiği için kırmızı hadisinde tek de tutulur hangi güne gelirse gelsin. Cumaya bile gelse tek de tutulur. Gerçeşeye gelmiyorum. Cumartesiye geliyor. Ama ne oluyor şimdi bu 13, 14, 15 bu sizin takviminize göre şu anda? Şaban ayının, ya ben çok tutamam, edemem hocam. En kuvvetliyi söyle, en kuvvetliyi söylüyorum. 13, 14, 15, ayın 13, 14, 15, Şaban'ın 13, 14, 15. Nisan'ın neresine denk geliyor? 18, 19, 20. 18, 19, 20'ye denk geliyor. Bu üç günü tutun. Tutamadın 20'yi tut, zaten 20'yi de tutmazsan zaten bilmiyorum yani. Nereden nereye gidersin ya? Bir şey demeyeyim şimdi ondan sonra gider kendini bir yerden atarsın falan hoca intiharıma sebep oldu bize, bilmem ne ben size şey <gülüyor> atar mısınız kendinizi bir yerden siniriniz bozulur üzülür vay orucu kaçırdım falan böyle hiç üzülüyor musunuz böyle şeyler yaşıyor musunuz he para mara gitse oluyor öyle şeyler de he para gitse hanım gitse he Allah muhafaza tabi hiç kimseye Allah zarar zeval vermesin bazı şeylerden acayip hayıflanıyorsunuz bunalıma giriyorsunuz buhran yaşıyorsunuz ama hiç böyle ay orucu karıştırdım, namazı kaçırdım diye böyle bir sıkıntıya giriyor musunuz? Bazı Müslümanlar girenler oluyor. Tabii farz ve vacip de bu çok büyük sorun oluyor. Nafilelerde, sünnetlerde de insan faziletli ameli kaçırsa çok büyük kardan zarar etmiş olur. Kardan! Ama maddi karları kaçıranlar çok hayıflanıyor. Yıllarca ben bize 20 sene evvel çaldırdığım birkaç levham var 20 senedir üzülüyorum 40 sene daha yaşarsam 40 sene daha üzüleceğim çaldılar götürdüler yani ben de emanet ettim işte neyse havanaklık ettim tabi de ben de hapisteydim o sıra 2000'de falan e ya ne yapacağım şimdi üzülüyor üzülmeme geldi mi yani üzülmeme geldi değil üzülüyoruz ama dünyalık kaçırdıklarımıza hayfleniyoruz, hasretleniyoruz pişman oluyoruz ama ahiretle alakalı meselelerde 15'in orucu kaçtı, 13'in orucu kaçtı. Aman! Şaban mı yok? Bir daha sene yine geliyor. Ama sen var mısın? Sen bir daha sene sağ mısın, selam mısın? Bir şey belli değil. Ezan icabet ederim inşallah sıra. Devam ederiz. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Eşhedü en la illallah. Eşhedü en la ilaha illallah ve ahdahu la şerikaleş. Ve abeduhu ve resuluhu maşallah Eşhedü en Muhammeden resulullah. Aleyke ya Resulullah Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi. Salavatika adedü ma'lumatihi ve ala seyyidina. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Kurratu aynayyebike ya Nebiyyallah Şefaat ya Resulullah Mette'nâbü semu'un lafza arabedun mâ kuvvetet Amin Allah'ımız salli alâ salli alâ ve alâ aleyhü salli alâ Salavatik adeden ma'lumatik ve varik teslimet Allah'ın âmı ya Rabbel La havle ve la ما قدر شيء يكون اللهم La power ve la kuvvet illa bilâ Allah. MaşaAllah, kanem alimmiş. La power ve la illa bilâ Allah. Merhaba, Dâvatü Târ. Al-Mustajab ila Dâvatü Hakk ve ahpina عليها, metna عليها, عليها Amin. Allahumüccallalazem Muhammedullah. Allahü Ekber, Allahü Ekber. <Sessizlik> la tukhlifu al-mi'ad wa anashadu wallah illallah tawla sharik la ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu radina billahi rabbabil islam bi dinna taala alayhi wa sallam ala ala amin ya alamin ikinci sonra her birinde la havle vela kuvvete illa billah. Deniyor. Maşallah. Maşallah. O da dileyenler tarafından, on da sünnette var, o da deniyor. Ondan sonra ikinci la havle ile beraber. ikinci la havleden sonra bir dua var. Kimin bir haceti varsa Allah Teala'dan muradı, dile isteği varsa la havlenin bittiği yer, ikinci la havlenin yani bittiği yeri Hayalel felahın İkincisi dendiği zaman La havle ve la kurte illa Dedikten sonra Hemen o vakti kollasın buyuruyor O vakitte Bu demin okuduğum dua okunuyor Ezan Risalesinde var Benim ezanla ilgili risalem var Bu hadis-i şerifte geçiyor ee, İnşallah sizle beraber de bir kere okumak nasip oldu Siz de amin dediniz Rabbim kabul eserini izhar eylesin Ondan sonra ne dua edersen kabul oluyor O duayı kursan İkinci hayal-el-felah'tan sonra. Ne dua dersen kabul olur, Ne muradınız, isteğiniz o saati kollayın. Müezzinin orada kabul olur. Zaten duanın kendisi acayip bir dua. Ey Allah diyor yani özetle bizi diyor iman kelimesi üzere yaşat. İman kelimesi üzere öldür. Bizi iyi i tevhid üzere dirilt. Ve bizi diriyken de, ölüyken de Kelimeyi tevhidin ehlinin en hayırlılarından eyle. Amin. Demin okuduğum dua oydu. Hayal-i sonra. Orada okunuyorum. allah Akber Ekber müezzinin demesinden evvel onun peşini al. İşte müezzinin allah Akber Ekber dediğini tekrar ediyorsun. Allah'ım sizlere de okumayı nasip eylesin. Amin. O dua ezaresi haline. Burada baktığımda sayfasına bulsaydım size söyleyecektim. Dua, dua, dua. Zikir, zikir, zikir. Başka çağrımız yok. Şimdi kim Şaban ayına tazim ederse, saygı gösterirse, hürmet ederse benim emrime tazim etmiş olur diyor. E, bu neyle tazim edilecek? Mesela burada size tazimin e, en e, önemli özelliklerinden biri nedir? Haramlardan sakınmak. Benim peygamberimin ayı Şaban Şerif ayı sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı geldi. Onun için ben günahlara tevbe ediyorum. Zaten Ramazan da yanaştı. Demek ki artık fren yapmak lazım. Alışkanlığım olan günahlar varsa ben onlardan tevbe ettim. Ya Rabbi bir daha yapmaktan beni muhafaza eyle diye dua edip tevbe etmek lazım. Çünkü hadis-i şerifte ne buyruluyor Ben azama şaban kim şabana tazim ederse. Şimdi hürmet edeceğiz. Nasıl edecek? Vettek allah Teala haramlardan sakınarak takva olursa. İşte Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ayına hürmet nasıl yapacaksın? Ayağa kalkarak efendim e, tersine dönerek efendim yemek ikram ederek yapamazsın haramları bırakırsan günahları bırakırsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sanki ben senin yanına geldim bana hürmet ettiysen tazım ettiysen saygı gösterdiysen ne muamele ettiysen ben senden ne kadar razı olursam aynı benim ayıma da tazim edense benim emrime tazim etti Mevla şahit e neyle yapılacak bu haramlardan sakınarak şaban ayında tevbe edilerek günahlardan vazgeçilerek ve amelebi taati taatla amel edilecek 5 vakit namaz asla kaçırılmayacak geçen sene Ramazan'dan özellikle kadınların hasta hallerinden kalma oruçları oluyor zaten en fazla olsa 10 günü geçmez hayzane yani en uzun süren bile 10 gündür borcu ama bu 10 günü bile tamamlamıyor çoğu hanım kardeşlerimiz bu kadar kısa günler geçti serin günler geçti şimdi Ramazan yanaştı e, duyuyorum ki benim hala borcum var. Berat gününde hem kazama hem borca niyet edebilir miyim? Cık. Ya şimdi kazan niye bıraktın? Sen zaten en fazla hayız olan, normalde 6 gün, 7 gün, 8 gün, en fazla adet gören hanım kardeşimi 10'dan yukarı görmüyor zaten. 10'dan yukarısı oruca mani değil. İstahaza özür oluyor. Zaten orucun tutuyorsun. E sen şimdi en fazla 10 gün olsa gelmiş burada allah Teala vermiş efendim, 355 gün o işte Ramazan'dan Ramazan'a çık. 30 oradan düş yani he? 25 325 gün 35 45 55'den sene. sene gökteki sene ay senesi 355 30 günde düşersen ramazan hariç olduğundan e ne oldu burada 325 gün e sen 325 günü çuvala mı soktun çuvala mı soktun muhterem muhterem mi bacımız yani hanım kardeşimiz yapmayın hanım kızımız hesabınızı doğru yapın Bak bu Ramazan gelecek. Geçen seneden borçlu girerse diyor bu Ramazan'ı kabul olmaz diyor. E şimdi bu tehlikeyi niye gözün her şey diyorsun? Senin borcun var. Geçen sene Ramazandan. Sağlığın yoksa, sağlığın yoksa bozulduysa zaten tutamazsan fidye ver. Hesabı kapat. Yani fidye ver. Oruç hiç tutamıyorsa bu Ramazan'ı da tutamayacak durumdaysan. E bu Ramazan'ı tutacak durumdaysan e bu da senin Ramazandan kalma borcun. Mecbur tutacaksın. Ona fidye veremezsin. Ama ben zaten bu Ramazan'a da malulen emekli oldum. Artık tutamıyorum. O zaman tamam fidyeni ver. O zaman bu Ramazan'a girmeden fidyeni ver. E ben fidye verecek durumumda yok. Fakirim, perişanım, ekmek bulamıyorum. O zaman Allah feder. Mevla görüşe ki sağlığı yok. Mevla görüşe ki bir ekmek verecek. 10 lira, 20 lira alıp fidye verecek parası yok gününe gün olarak. O zaman tamam. Ben bir şey demiyorum. Ama sağlığın varsa niye oruşu tutmadın? Sağlığın gittiyse niye fidyeni vermedin? E bu Ramazan şerif geliyor sen borçlusun. Müslümanlar hanım kardeşler bu işte çok katlet ediyor. E bir de şimdi kandili tutuyor 13 14'ü tutuyor mübarek günleri şurun kazasını tutmuyor. Ya hanım kardeşim sen burada kazanı erkeklerde de olabilir. Ne gibi sefere çıkar geçen Ramazan'da yolculukladır ruhsatla amel etmiştir tutmamıştır onu da üç beş gün on gün günü güne olabilir erkeklerden de olabilir bu. Sen tutmasa nasıl oluyor? E ben şimdi 15. günü tutabilir miyim? Ya tutarsın ama hem kazama sayılsın, hem 15'e sayılsın. Yok öyle üç köfteyim beşe ya. Yok öyle üç köfteyim 5'e. Niye öyle öyle sayılıyor? Senin geçen Ramazan'dan borcun sayılı gün zaten. Bunu tutacaksın abi. Şabanın 15'ini sevabını almak istiyorsan bu ayrı bir meseledir yani. Bu ayrı fazileti var, bu nafile bir oruç yani. İki niyet, iki şey, bir niyette cem olmaz. Sağlığın varsa, borcun borç. Onları ayrı tutacaksın, bak Ramazan gelmeden hesapları kapatalım. Oruç borcu olan, borç demek Ramazan'dan kalana borç denir, Nafilede de borç olmaz. Şimdi, kim Şaban'a tazim ederse, nasıl saygı göstereceğim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e saygı göstermek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde olsan ona ikram etseydim istiyorum. O da buyuruyor ki, benim ayım geliyor her sene size. Hem de 30 gün gecesiyle duruyor sizde. Benim ayıma tazim edeni ben kendime tazim sayıyorum diyor. Ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ben geldim diyor, benim ayım geldi diyor, Adı hepinizin evine geldim diyor. Tazim edin bakalım diyor. Nasıl tazim edeceğiz? evelce evvelce alışkanlığımız olan günahları terk edeceğiz. Nasıl tebhisi yapacağız. Haramlardan sakınacağız. Taatla amel edeceğiz. Taat, beş vakit namaz, en büyük taat. Abdest, gusül, taharet, zikir. Ondan sonra oruç, nafile oruçlar hep bunlar ameli salih. Taat. İbadet yani. Taat, ibadet demek. Allah'ımızın emrettiği, teşvik ettiği, faziletli ameller her zaman emretmez. Teşvik ettikleri var. Farzlar, vacipleri emrediyor. Sünnetler, müstahfiler, edepler, bunlar teşvik edilen amellerdi. Nafile oruçlar, nafile namazlar, benim size anlattıklarım. Kendini günahtan geri tutacak, diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayındayız. ezra Allah'ın ayıydı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve ben ona tazim etmek istiyordum, hayatımda bu fırsatı bulamadım. Diyor ki sana, her Şaban ayında bu fırsatı yakalayabilirsin. Şaban'a tazim eden bana tazim etmiş olur. E Şaban'a nasıl tazim edersin diyor. Günahtan kendini tutarsan. Bir defa evvela günahlardan tutmak lazım. Günahlardan tutmak nafile oruçtan da mühim. Nafile namazdan da mühim. Çünkü nafile namazı kılmasan kardan zarar edersin. Nafile orucu kaçırsan faziletten kendini mahrum edersin. Ama günah işlersen canını cehenneme e, tehlikeye atmış olursun. Bir de tövbesiz ölürsen falan. Allah ahireti affedebilir etmez, eder etmez, onun bileceği iş. Şefaat erişir erişmez, Allah'ın müsaadesine bağlı bir iş. Yani çünkü günahta tehlike var. En mühimi günahtan sakınmak. En büyük tazim ve saygı takva ailedir. Allahu Teala zünubi Allah Teala o kulunun bütün günahlarını mağfiret eder diyor. Bak Şaban ayına tazim et, bana tazim etmiş olur ve âmenem min kulli mâ kun min el ve Bir de size garanti veriyor. Benim şabanayım da haramlardan sakın, vazifelerini yap. Hani çok fazla nafile de yapamayabilirsin. Haramlardan sakınsan, farzları vacipleri bile yapsan maksat tazim sayılır. O sene diyor, ne kadar bela yağacaksa, gökten yere ne kadar musibet nüzul edecekse o sene ne kadar hastalıklar, afatlar, zelzeleler, işte kanserler, mi? herkese ne kadar hastalık vuruyor. Safa sağlam adamlar bir de bakıyorsun, aa ölmüş, kriz geçirmiş, kanser olmuş, dolu haber alıyorum ben her hafta. Tanışın çok olacağını, haber de çok geliyor. O sene bütün bela ve hastalıklardan Allah ona güvence veriyor. Bir senelik güvence, sigorta. Gidiyorsun ondan sonra özel sağlık sigortasına, peşin 10 bin lira veriyorsun... Oh diyor. İstediğim özel hastanede artık muayene olabilirim bilmem ne. Allah veriyor bir hastalık. Ondan sonra kanser oldun. Muayene olsan ne yazar? Gidiyorsun en kaliteli süper lüks hastanede. 5-10 bin için yatırdığın için efendim, şeyler bedava. yüzde %10, %10, %10. Gerek alan bedava. O 10 gün yat, 20 gün Başkası olsa 60-70 bin liraya zor çıkar. Sen şimdi özel sigortan var bu mü? Özel sigortan var, canın çıktıktan sonra özel sigorta bir daha can vermiyor ki yani. He? <gülüyor> Adam, efendim, lazım demesi gibi idama gider, bu da bana bir tecrübe oldu diyor yani. Ne, ne tecrübesi Oca da canın çıktı kardeşim yani. Sen özel sigorta, al sana sigorta. Sana diyor ki, ne hasta? Çünkü hastalığı yaratan Allah Celle Celaluhu musibeti gönderen Allah Celle Celaluhu e, O diyor ki benim Habibim'in ayından diyor, Resulullah sen vasıtasıyla ulema vasıtasıyla bize bunu bildiriyor. Kur'an'da ayet olarak değil bu ama hadis-i şerifte geçiyor. Sen diyor benim ayıma tazim et diyor, Mevla sana diyor musibet göndermeyecek diyor. Ne güzel bir sigorta değil mi? Bir senelik. Ondan sonra Femen azzamı emri Şaban benim ayımdır. Şaban ayına tazim eden bana tazim etmiş olur, emrimi dinlemiş olur, şanımı yüceltmiş olur. Bana karşı hürmetini izhar etmiş olur. Kendine bir çekirdeğim veriyor peygamberimin ayı geldi sallallahu teala aleyhi Kim benim emrime tazim ederse fezlekeye geliyor. Bu fezleke nereden geliyor? Şaban ayında takva olmak. Amel-i işlemek, zikir, ibadet. Bunu yapan için neticeye geldik şimdi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e değer vermiş oldu. Değer vermiş olunca da müjdesi ne olacak? Kündülü feradban ve zühran yevmel kıyamet. Ben kıyamet günü onun için çok kıymetli bir hazine olacağım. Ben ona şefaat edeceğim. Ben onu kurtarmak için hazır bekleyeceğim. Ve ondan önce gidip hamzu Kevser'de onu içirmek için. Kana kana elimden içirmek için, sıratı geçirmek için, cennete girdirmek için, şefaat etmek için, vizanda hasenatını, sevap tarafını teskil etmek, ağır getirmek için, öncü kuvvet olarak hazır bekliyorum diyor. Şaban ayına tazim edenin nasıl ki bir çocuk, ferat diyor. Ferat kelimesi başka adi şeriflerde de geçiyor. Ferat, cemisi efrat gelir çoğulu. Ferat ne demek? Öncü bekleyen, önden gidip bekleyen. Mesela ben şimdi bir yere gideceğim. Oraya gitmeden evvel sen bana birlik yapmak istiyorsun. Ya ben de diyorum ki yolda ne var ne yok? şudur bu nerede yemek yiyeceğiz? Nerede ihtilal bir şey belli değil falan. Sen önden git, yerimizi ayarla, şeyimizi ayarla, imkanları, sebepleri hazırla. Biz de geldik mi bir daha dolanmayalım, aranmayalım. Ona Ferat deniyor. Önden gidip hazırlık yapan. Mesela çocuğu ölen bir insanın çocuğu bulu ermeden öl, ölmüşse bu çok sahih tabi bu hususta 40 hadis var yani belki bir hadis değil 40 hadis var Allah cümlemizin çocuklarını kayırlı uzun ömür sıhhatü afiyette bizlere bağışlasın hepimizin çocuklarımızı torunlarımızı ölüm istenecek bir şey değil ölüm istemeyin buyuruyor zaten ama Allah'ın kazası kaderi birimizin çocuğu öldüyse buluğa ermiş mi ermemiş mi eğer buluğa ermeden günah defteri yazılmaya başlamadan siyahlanma kararma buluğa ermeden öldüyse bu önden ölen çocuk özellikle tabi yani buluğa ermeden öldüyse özellikle öbürü de tabi Allah'tan bilirsen kaza kadere sabredersen Mevla Teala ham köşkü yapıyor sana cennette o harip şey çünkü Allah'ın kaza ve kaderine razı mı geldin itiraz mı ettin o konu buluğa ermiş ermemiş adam olmuş 120 yaşında çocuğu ölse 80 yaşında olabilir mi böyle bir şey he mümkün mü 120 yaşına bir adam yaşayabiliyor mu? E bu adamın da yüz yaşında çocuğu olabilir mi? Bu adamın yüz yaşındaki çocuğu ölse Bu adam da inne aleyillâh ve inne Ya Rabbi seneden geldik, sana gideceğiz, mülk sana aittir Efendim bir senin mülkünüz, sana rücu edeceğiz diye sabır ve teslimiyet gösterse Bu adamın sevabı var mı? He? Ya zaten çocuğun yüz yaşındaydı acamca ya Yüz ya yaşında, yüz yaşında. Bu adam baba mı? Baba. Çocuğu yüz yaşında ölse, bu adam yüz yirmi yaşındaysa burada bu duayı zikrettiği zaman Mevla meleklerine ne sorar? Hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif. Bir kulumun çocuğunu aldığım zaman diyor meleklerime sorarım diyor. E de veledâbdî kulumun çocuğunun canını aldınız mı? Ya ama emrin baş üstüne aldık ya Rabbi de. E kabastun zemâr o gönlünün meyvesini aldınız mı diyor. Çocuk için diyor. Gönlünün meyvesini aldınız mı diyor. Kalunah melekleri evet aldık ya Rabbi. Sen emrettin aldık. Maza kalabdi, Kulum ne cevap ver? Nasıl karşıladı diyor. Mevla bilmiyor mu? Görmüyor mu? Duymuyor mu? Ama hep şahitli iş yapar. Siz de şahitli iş yapın diye bak. Hep şahit. Kulum ne karşılıkları diyor. Hamideke gâlu hamideke vestercaa melekler dediler ki ya Rabbi sana hamd etti elhamdülillah dedi biliyorsun musibetlere karşı mutlaka hamd etmek lazım elhamdülillah lakülillah. istirca etti istirca ne demek inna lillahi ve inna ileyhi raciun cenaze haberi aldın hastalık haberi aldın musibet haberi aldın senin başına geldi değil mi çok büyük sevabı var bunu bir de onun peşine duası var bunu demek çok teşvik ediliyor. Ran kim ellediğine ida asabet musibetun. Kalu inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Ama kalu inna lillahi dem kalu demeyeceksen. Kâlu dediler olur ben demedim olur sanki. Kalu'su yok. İnna lillahi'den başlıyorsun. Hemen bir musibet. Dön. Ufak tefek değil efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, parmağına bir kıymık batmış böyle. Başka bir şey de yok. Geldi eve haşaannemizin yanına girdi. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun işte okuyor dua. Allah Allah, aşanımız da zannetti. Cenaze çıktı herhalde. Dedi Ya Resulullah ne oldu? Hani bir haber aldı herhalde. De. Ya baksana dedi. Oraya bir şey batmış, acıtmış. Allah e küllü hazele istircamin hazi. Bu kadar inna okuyorsun. Bundan sebep mi? Ya Ayşe Allahu Teala inallahu Teala laşa la en yüazme. emran azme. Eyyü kebbera, İmran kebra. Bu küçük gibi görünüyor ama Allah isterse küçük bir şeyden büyük bela açar. Allah isterse büyük bir bela gibi görünür onu küçültür sıfıra indirir. Onun için bazı kere adamda ufacık sivilce çıkıyor. Sen sivilce ne var ya bu sivilceden Allah Allah ne oldu çıktı. Aman sen de efendim kedi bilmem neresini Görmüş ara zannetmiş falan diyorsun Kardeşim Öyle ne konuşuyorsun fuzuli fuzuli sen Hadis bir şey bilmiyor musun Adam ufacık sivilceye Der mi der Çünkü bir de bakıyorsun o yarın Tümöre bile dönüp Bir ufak sivilceyle kanser başlayıp da Ölümüne sebebiyet veren Gördük ya E Ayşe Mevla dilerse küçüğü büyültür, dilerse de büyüğü küçültür. Onun için bu böyle ufak bir şey gibi görünüyor ama buradan başıma büyük de bir şey çıkabilir. Ben Allah'a sunuyorum. İnna lillahi ve inna aleyraji'ûn. Bunun peşine bir duası daha var. Allah me'curni fi musibeti ve ehlif li hayran Bu duayı da işte yazıca bu ezkar kitabının önünkün ciltlerinde bunlar hepsi tek tek tek Buancit niye oluyor işte? Dünya kadar dua var da onun için olur. Bu duada ya Rabbi bu musibetimde bana sevap ver ve bana bundan daha hayırlısı nasip et. Geriye daha hayırlısını getir yani. Burada için bir telef oldu, bir sıkıntı var ama daha iyisini nasip edebiliriz. Peşine de bu dua sahih hadis. Bunu olursa mutla <gülüyor> illa hacrellahi musibeti ve akhlehu hayra Mutlaka garantisi var sahih hadis bu. Garantisi var. Hem o başına gelen musibeti Allah ona sevap veriyor hem de ona daha iyisini yerine veriyor. Yerine daha iyisini ver. O alınandan, gidenden, kaçandan. Anladın mı? İşte Ümmü Seleme annemizin eşi Ebu Seleme radıyallahu anh Efendimiz şehit oldu. Şehit olunca hanımına haber geldi. İşte kocan şehit oldu. Ümmü Seleme annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden evvelki eşi şehit olunca sahabe-i kiramdan radıyallahu teala'nın ne dedi hemen? Bu duayı Resulullah Efendimiz'den işitmiş hanım kardeşlerimiz. Hanımlar da çok uyanıktır. Böyle hemen bir hadis, bir dua, bir şey duyduğum erkeklerden fazla dikkat ederler. Onun için duanın erkek kadın mı olur? Hepimiz Allah'ın kulu. Hemen bu duayı o işitmiş Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala onu muvaffak etmiş. Hemen dedi inna alillahi ve inna aleyhi raciun Allah me'curni fi musibeti ve ehlifli hayran minha dedi.'' musibetimde sevap ver eşi ölmüş şehit olmuş ya Rabbi hayırlısını ver fakat diyor içimden de geçir diyorum ki Ebu Seleme'den daha hayırlı bir koca da nerede bulacağım sahabe-i kiramın en ileri gelenlerinden mübarek zat şehit oldu ben ha şimdi bu saatten sonra dul kadın çocuklu falan yani bana daha iyisi de kim nasip olacak içimden geçiriyorum ama hadis-i şerifte ne buyuruyor bunu okuyana daha hayırlısı mutlaka verilir mi? E verilir. Hadi Şerif böyle buyuruyor. Diye. Ama kalbinden de böyle bir şey geliyor. Bir zaman sonra kim geldi isteme? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz geldi. Ona ona evlenme teklif etti değil mi şimdi? Şimdi Ebu Seleme'den daha hayırlısını buldu mu bulmadı mı? Allahu ekbedelen illav minhu Resulullah sallallahu Allah kocamdan daha hayırlısını nasip etti. Bu duanın bereketiyle Resulullah'a nasip etti. Sallallahu teala. Bu dua dilinizde. Hemen en ufak bir şey. Malına, canına, çoluğuna, çocuğuna, arabana, cep telefonuna Müslüman'ı üzen her şey musibettir. Mesela ciğer kesilir, tak ışık kesilse şimdi burada. Hemen ne okuyacağız? İnna lillahi ve inna liraciun Allah meccurni fi musibeti ve ahlifli kayram ya zaten 5 dakika sonra gelecek. Ya 5 saat gelmezse? Trofo var. Şey var. Ne onadı? Jeneratör. Jeneratör var. Ya benzini bitmişse? Ya kayış atmışsa? Bizim kayış atıyor da bizim. Bizim evde şeyde var tefsir yerinde. Bir de için gelmiyor bizimki. Bizim Mahmut'u gidip tamir ediyor. Giriyor çıkıyor tamir ediyor. Ya ne oldu gelmedi. Ya jeneratörüne güvenme. inna lillâh'a güven. Allah'a güven, duaya güven. Senara der, menara der. Ondan sonra hava çok soğukmuş, donmuş. Mazot donmuş. Ne yapacağız abi? Değil mi şimdi? Karıştırma işleri. Çok engel çıkabilir. Bu koyacaksın. Işık söndü bir şey oldu. Mum mum. Şurada mum yanıyor. Evvelce böyle ışıklar yok. Mum yanıyor. Mum söndü orada. Söner sönmez. İntne aleyillahi ne aleyhi raci hadis şeriflerde böyle. Sahabe-i kiram böyle yapıyor. E dediler, ya Resulallah, şimdi ne oldu yani? Bunu yine yakarsın. Allah Allah. Ya oradan mum sönmesi bunu yaka mı? yakamaz. Yakmak elinde değil mi? Mum duruyor. E niye inna illa şersin? Küllüma yu'zil mü'mine yu'zinü devar feve musibeti Bundan üzüldün mü üzülmedin mi? Üzüldüm. Bir eziyet, bir sıkıntı geldi mi? Gelmedi Müslümanı üzen en ufak bir şey musibettir. Onun için hemen ne okuyacağız? İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un Allah me'curni fi musibeti ve ehlifli hayran minha noktalı Ahlifli hayran minha Ta kitapta da bunu bilmiyorum dergide bir ara yazıldı bu ne oldu? Neyse bizim siteden Yunus'a söyleyin. Bizim Facebook'ta bunu ben paylaşayım size. Tamam. Hakkınızı aramıyorsunuz ki. Hiç aramıyorsunuz. Hemen söyleyelim inşallah hemen bu gece yarın en geç. O dua yazalım size. Manasıyla beraber, kaynağıyla beraber. Belki bir kere daha da böyle yazdım diyorum. Kitapta inşallah kitaplar çıksın da esas kalıcı olsun inşallah. Kalıcı olsun tabii esas. ilimler sonsuz. Musibettir. Şimdi. Kulumun çocuğunu aldınız mı? Aldık ya Rabbi. Gönlünün meyvesini aldınız mı? Aldık ya Rabbi. Kulum nasıl karşıladı? Hamideke östavcı. Hamdetti istircağı ettiğinne alillahu. İbnû li'abdî beyten fil cennet. Ve semmû beytel hamd. Çocuğu büyük küçük, yüz yaşında oğlu öse adamın, 120 yaşındaki adamın aynı mesele işte. Onu anlatıyorum. Mevlane ne Ey benim meleklerim! Hemen gidiyorsunuz, cennette bu kuluma bir köşk bina diyorsunuz ki bütün dünyayı versen o köşkün bir tuğlasını bir bu şeyini, bir mücevherini alamaz. O köşkün adına da hamd köşkü takıyorsunuz. Köşkün adı ne? Hamd köşkü. Ya Rabbi, e ben çok hamd ediyorum zaten ya. ya. Hamd ediyorsun da mübarek adam. Butları götürüp de, baklavaları götürüp de hamd etmek başka. Bir de çocuğu öldüğün zaman, çocuğun ölünce hamd etmek başka. Şimdi sen yemek ya hamd et. Yemek, o da güzel, ibadettir, hamd cevaptır Ama Hemen de sana da cennette ham köşkü yapmazlar ama çocuğu ölüp de hamdedebilene ham köşkü yakışır. Ona ham köşkü takın buyur. Bu buluğa ermiş elmemiş. Şey i̇şte dedim ne kadar yaşlı olursa olsun çünkü babasına göre o çocuğudur, küçüktür. Anne babaya göre çocuk büyümüyor derler. Bir de buluğa ermeden öldüyse ya, buluğa ermeden öldüyse şefaatçi Nasıl şefaatçi biliyor musun? Bir peygamber kadar, bir evliya kadar şefaat hakkı var o bebeğin. Evet. San yad Şerif'le sabit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veya şair peygamberlerin, alimlerin, şehitlerin istediğin kadar hizmet ettim, efendi hazreti şuna buna. Bana şefaat edeceklerine dair garantim var mı? Şefaat hakkı Mevla veriyor ama istediğine menzellediyeş ve u'indehu Allah'ın izni olmadan kimse kimseye şefaat edebilir mi? Demez. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana şefaat edeceğine dair benim garantim var mı? Yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat hakkı var mı? Var. Ama kime? Mevla kime izin verirse. Yine Mevla'yı yalvaracağım ki beni onun şefaatine nail eylesin. Hepimizi dahil eylesin. Amin. Ama bizden bir Müslümanın buluğa ermeden ölmüş bir çocuğu varsa o çocuğun anasına babasına şefaat edeceği kesin mi? Kesin. Çünkü çocuk senin çocuğun ve Bulu'a ermeden de öldü. Sen de hamd ettin. dedin. Allah'a itiraz etmedinse, bu çocuk gelip mizana konuyor ve mizandaki bütün günahlardan ağır gelerek sevap tarafını şaha kaldırıyor. Bu kesin hadis-i şerif. İşte onun için Ferhat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? İmam Suuti'de bunu zikrediyor. Bir ümmetimden bir adam gördüm. Mahşerdeki durumunu bana Mevla gösterdi. Sevaplarıyla günahları tartıldı. Günahları çok ağır bastı. Sevap tarafı biraz hafif bile kalsa, bir aşağı bile kalsa. Bak seçimde ben size hep diyordum. eylen iş karışır mı? Karışır. Bireylen kazanabilir misin? He? eylen kazanabiliyor mu? İşte. Onun için mizanda femense kul etme vaziyini sevap tarafı ağır gelenler diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ağırlık neyle oluyor? Bir fazla ağırlık oluyor mu? Bir fazla ağırlık oluyor. Feûle gömül müflihun diyor Allah'ımız felah bulanlar sevabı en az bir fazla gelecek. En az bir fazla. Çünkü denk bile gelse Araf'ta bekle de bekle. Ya yani bayağı sıkıntıya girersin. Beklemek ateşten çok adamı sıkar. Hele ki ahirette beklemek. Yerin ne olacak neresi belli değil. Ümmetimden bir adam gördüm. Perişan oldu, üzüldü. Ne büyük heyecan ya. Değil mi şimdi İmamoğlu'nun heyecanından daha fazla bir heyecan. Şu anda şimdi sayılıyor. Düştü düşecek, kalktı kalkacak, çıktı çıkacak. Ali Bey'den daha heyecanlı bir durum yani. Çünkü burada kaybeden ne oluyor? Belediye Başkanı olamıyor. Hapse mi giriyor? Cehenneme mi giriyor? yok. Böyle diye başkanı olamıyor. Ama orada bir alta düşerse, sevapta, günahta, nereye gidecek? Ve men haffetme Kimin sevapta, günahta, sevap tarafı hafif kalırsa, neyle hafif kalıyor? Bir aşağı düştü mü hafif kalıyor. Sağ taraf bir aşağı düşse, sağ kefe, sevap, hasenat kefesi gitti. فَوْلَا كَلَّد۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ İşte onlar diyor kendilerini zarara uğratanlar. Bak bir hafif, hafif düşmek bir aşağıdan oluyor. Ve büyük bir zarara düşüyorlar diyor Kur'an-ı Kerim. Bu mübarek şaban ayında oruçlar, namazlar, zikirler, mı? Ya niye sen kazanma zamanında buraya bir salih ameller koymuyorsun be mübarek adam ya? Niye sevap tarafını ağır bastıracak her türlü imkanata sahip iken? Niye bu vakitler, nefesler, ömürler geçiyor? Niye cemaatle namaz kılmıyorsun? Niye işrak beklemiyorsun? Niye kuşluk kılmıyorsun? Niye teçide kalkmıyorsun? Niye nafile oruç tutmuyorsun? Şaban aynı zikirlerini yapmıyorsun. Ben mübarek adam ya. Allah Allah. Şimdi onun için ümmetimden o adamı baktım çok perişan oldu diyor. Nasıl olacak şimdi? Meğer buluğa ermeden ölmüş çocuğu var. Küçük bir çocuğu ölmüş buluğa ermeden. İki ölmüş olan var, üç çocuğu ölmüş olan var, bulu ermeden. Velev ki bir çocuğu ölmüş olsa. فَجَاءَتُ <gülüyor> اَفْرَاتُهُ Baktım diyor, mizanda sevap tarafı aşağı indi, günah tarafı ağır bastı ama... ...o ölmüş çocukları geldiler... ...mizanda sevap kefesine kondular çünkü Allah'a hamdetti ya... ...itiraz etseydi mizana sevaba gelmez. Hamd ettiği gün, sevap tarafına geldiler... ''Feseplelû mîzâneû'' ''Sevap tarafını ağır bastırdılar, şaha kaldırdılar, ve edhâlûl cennet, ''Onu sonra elinden tutup bacaklarına dolandılar o çocukları, onun bacaklarına dolanıp, öyle onu hiç cehenneme bırakmadan götürmeden cennete soktular.'' Bunu ne deniyor? Ferat. Sabi ölürse küçük çocuk, ferat oluyor o. Annesi babası için ferat oluyor. Bize cenaze namazı kılarken çocuğun günahı yok. Orada çocuk ölüsünün cenazesinde özel duası var. Değil mi? Allahümme caalu lena ve li faratan. Ya Rabbi bu çocuğu anne babasına ve bizim için öncü gönder. Çünkü biz de ona bir namaz kılaraktan şey iyilik yapmış oluyoruz ya bize de şefaat edebilir. Faradat ve ecrat, cevap vesilesiyle ve zuhrat, azık ile hazırlık eyle. Yemel kıyamet kıyam. Öyle mi? Siz çocuk cenazesine rastladınız mı hiç? He? Böyle bir çok okudunuz mu? Sifte var mı? He? Peki erkek ölüsünde ne okuyorsunuz? el ya. <gülüyor> Kadın ölüsü? el ya. 40 kişi birden ölse, kırkına birden el ya. <gülüyor> Allah Allah. Müfret mi, tesliye mi, cemi mi, müzekker mi, mühennes mi, çocuk mu, sabi mi, kardeşim ya. Ta öleceksiniz. Yani... Hepiniz öleceksiniz yani. Garanti öleceksiniz yani. Kesin. Rüya müya görmedim yani. Vallahi öleceksiniz ya. Allah Allah. Daha bir kere bir Müslümanın cenazesinde şöyle Ya Rabbi şunu affet, günahlarını mağfiret et, yerini geniş et, cennet bahçesi et, cehennem çukur etme. Bir dua ettiğiniz nasip oldu mu? Ha maşallah olan varsa var. Kaç kişi ya? Çoğunuz El Fatiha'ya bağlamışsınız otomatiğe yani. İmam da zaten. Duasını bilenler duasını okur, duasını bilmeyenler dua niyetiyle fatihaya devam diyor. Cenaze imamları da ki Niye duasını bilmiyorsunuz? Ey cemaat-ı müslümin ne biçim adamsınız diyen bir hocaya da rastlamadım ya. He? İyi ki cenaze imamı değilim ya. Cenaze ortada kalacak millete fırça atmaktan. Kardeşim orası yeri mi önceden öğreneceksin. Yani biraz bir şeyler öğrenelim. Biraz bir şeyler öğrenelim. Bak bir çocuk cenazesinde şu duayı okusan sana da şefaat eder. Ama okumuyorsun. Mesela Medine'de, Mekke'de umreye gidenler, hacca hep çocuk cenazesi oluyor. Değil mi? Essalat alel emmat diyor. Emmat deyince erkek kadın karışık cemi. Alel meyt diyor erkek. Alel meyteti diyor kadın. Vel atfal diyor. Atfal deyince ne oluyor? Atfal bilmiyor musunuz? Şişli etval ya, etval çocuklar demek. Şişli etval hastanesi var, hiçbir şey bilmiyor musunuz? Etval tıflın cebi, tıf tıfıl Türkçeleşmiş. Çocuklar diyor, Tıfli diyor, tek çocuk diyor. Etval olursa çok çocuklar diyor. Müezzin orada bağırıyor. İnşallah ilme halde bu fakirin yazdığı ilme halim birinci cildi, ikinci cildini Allah bir an evvel hazırlatmayı nasip etsin. Hazırladım. Hazırladım. Ben çoğu şeyi hazırladım da işte tahsihler var, şunlar bunlar. Birinci cilde, şu anda elinizde olan, bu fakirin yazdığı İlmihal'in birinci cildinde en sonlarda cenaze duaları var. Orada tam sayfasını söylerlerse söylerim. Ben sayfaları ezbere bilmiyorum. Orada çocuk, çocuk cenazesinde okunacak dua o kısa. Öbüründe biraz uzun. Yani buluğa ermiş olanın günahı çok çünkü. günah çok olunca bayağı bir Allah affetsin diye dua etmemiz icap ediyor adama. Ama çocuğun duası kısa. Hem de çocuğun duasının menfaatı kime geliyor? Okuyana dönüyor. Öbüründe cenazeye dönüyor. Sen şimdi uyanık adam olarak hiç olmazsa çocuk duasını ezberle. Arada bir de çocuk cenazeleri olursa da kolla kovala. Anladın mı? Ucuz araba kovalıyorsun ya. He? Ucuz telefon kovalıyorsun ya. Gitti gidiyor nokta giriyorsun ya Ne Beni de yani Hiç bilmiyor musun? zannediyorsun mı zannediyorsun İnternete girip bir şey alıp satamıyorum Bizim Mahmut yapıyor o işleri adamı koştur adamı satar mı adam Her şeyi satıyorum mübarek Onu da satamıyorum bana nazar değdirdiklerse bir telefon koyduk oraya satamıyoruz Yani şimdi Kardeşim Her şeyi kovalıyorsun ya Bir kuruş ucuza kovalıyorsun ya bir çocuk cenazesi bulayım da bir dua okuyayım da bir şefaatine nail olayım diye. Bir kovaladığın hayatta var mı? Cüppeli sana al bir fikir daha verdi yani. Daha yaşarsam size ne fikirler bulacağım? Fikri nereden buluyorum? Ya hayat hadisten buluyorum kardeşim. Ben bu fikri uyduramam ki. Bu duayı ben mi uydurdum yani? Ya Allah mağalülen evli valide anasına babasına ve bizim için bu çocuğuna farata öncü yaptıyor. Öncüne ne demek? Hazır beklesin şefaat için. E, bu çocuk benim neyim oluyor da bana şefaat etsin. Kardeşim cenaze namazını kıldığın için, ona dua ettiğin için, anasına babasına dua ettiğin için bir hak meydana geliyor. Mevla en ufak bir hakkı bile zayi etmez anladın mı? Onun için kovala diyorum. Kovalamak ne demek? E bir cenazeye gitmek için de internetten uzaktan cenazeye uyamazsın yani. Gideceksin namazına. E bu ne demektir? Bir mesai harcıyorsun, bir münivise biniyorsun, otobüse arabanla gidiyorsun, bir cenazeye gitmek, gelmek, şehirlerde öğlen ikindi namazları, işim var, gücüm var bırakıyorsun. E Mevla bunu görmüyor mu? Sen orada ibadet için gidiyorsun. Cenaze namazı bir kıyrat. Uhud da o kadar sevap kazandırıyor. Sen bunu Allah için gidiyorsan, o Mevla bunu zayir eder mi? Etmez. Nereden geldik buraya? Hiç. Şaban Şabanay'dan geldik. Şaban ayı benim ayımdır. Benim ayıma tazim eden emrime tazim etmiş olur. Emrime tazim edene söz veriyorum. Kıyamet günü bekleyen, önden gidip hazırlığı yapıp bekleyen şefaatçısı ben olacağım diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Önemli miymiş? Şaban ay mühim miymiş? Ya. Şimdi... Nafile namazı, ibadete. Sayısı, sonsuz, amellerin sonu yok. Özellikle nafile oluşlar bahsine önem ver. Ben size söyleyeceğim. Herisini tutabilir miyim? Tutabilirsin. Bundan sonra ben otomatiğe bağlarsam. Ne? Çocuk duası mı? 640. sayfadaymış. E, kısa değil mi o? İki satır. Kısa diyorum zaten size. Ben uzun olsa pek teklif bile etmiyorum biliyorsunuz. Halbuki niyet uzun olsa da o ezberleyin de. iki satır bile yok. Benim bu fakirin yazdığım ilmihal var. O ilmihalde ne ilimler var aman aman aman ya Allah. O ilimlerden biridir. 640. sayfede imiş. Bunu hemen ezberleyin. Ondan sonra da çocuk cenazesi kovalayın. anladım Nerede bir çocuk cenazesi? Aman Allah bana şefaatçi yapsın. Gideyim o şeyde. Üçüncü tekbirde okunuyor, anladın mı? İkinci tekbir Salli barik okunuyor, üçüncü tekbirde de Çocuksa cenaze, o dua okunuyor. Hani, tabi daha uzun, dualar onun da başı sonu var ama en azındanı söylüyorum, en azından. E yine vakit kaldı, imam duruyor, Fatiha'da okuyabilirsin madem. Fatiha'da oku ama önce o duayı oku, baktım boş kaldı vakit, boş kalmamak için Fatiha'yı okuyabilirsin. Çünkü boş durmak iyi değil, namazın içindesin yani. Ama önce o duayı oku, çünkü oranın sünneti o dua. Fatih, onu bilmeyen için, bunu beyan etmiş olan 640. sayfede. şimdi Şaban-ı Şerif ile ilgili faziletli ameller babında, efendim, mübarek gecelerin ihyası ile alakalı, şimdi, bu gece Şaban-ı Şerif'in gecesi mi? Gecesi. Biz bu ilim meclisinde bulunarak, akşamı yatsıyı cemaatle kılarak bu gece ihya etmiş olacak mıyız? Oluyor muyuz? Allah cümlemizin ihyamızı, amelimizi kabul eylesin. Riyadan, gösterişten amellerimizin sevabını sildirecek, hapta günahlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Bu gece ben buraya Allah rızası için geldim. Sizle ayet-hadis okuyayım diye geldim. Gösteriş için niyet etmedim. Ne gösterişi? 40 senedir artık kocadım, ihtiyar oldum. 40 senedir geliyorum, gidiyorum. Neyini gösteriş yapacağım zaten? Ya? Bildiğim şeyleri söyleyip duruyorum. Onu sonra para almak için gelmedim. Reis demek için gelmedim. Şaban-ı Şerif mübarek ayımızda Rasulullah u Allah'a (s.a.v.) nail Müslüman sizin kar gibi kardeşler, kadın erkek cemaatlarımızla Allah rızası için buluşmaya geldim. Siz de Allah rızası için dinlemeye geldiniz. Dinlemeye geldiniz. Tabii dördü de Şaban'ın gecesi olacak. Önümüzdeki ay geldiğim Mayıs'ın dördü de yine ne olacak? Şaban-ı Şerif'in gecesi olacak. E biz bu gece Şaban'ın gecesini ihyaniyetiyle işte burada bu gelemeyenler var. Sonra bunun yayınını, kaset sohbetini izleyenler olacak. Ya biz bu sohbeti kaçırışım. E dördünde de e zaten bir de haftada o hoca efendi geliyor. Bir hafta hoca efendi, geliyor. her hafta burada o cefendileriniz var. Allah hepsinden razı olsun. Geliyorlar, Allah razı olsun. Sohbet yapıyorlar. Gelebilirsiniz. Ama en geç dördünde ben yine geleceğim inşallah. İhyaniyetiyle gelirsiniz. Şimdi şu anda biz ihya niyet ettik mi? ettik. Bu geceyi kaçıranlar Şaban'dan bir geceyi hiyat etmek istiyorum diyorlarsa onlara da dördünde inşallah o imkanı verir Mevla. Sebepler alemindeyiz. Allah engelleri izahleylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Muhammed ibn-i Büyük alim Allame Ebu Hafs-ı Kebir nasıl bir şey biliyor musun? Bu Allah'ın bir acayip ya. Ebu hafs el Kebir İmam-ı Bukhari'yi doğduğunda kör doğdu. Bukhari'nin gözleri görmüyordu. Anası aldı, Ebu Hafsı Kebir'e getirdi. Ebu Hafsı Kebir, İmam-ı Bukhari'ye dua eden adam. İmam-ı Bukhari'yi okudu, gözleri açıldı. Kundak'ta. Onun için İmam Bukhari'ye de çok hakkı var. Hanefi mezhebinin en büyük ulemasından. Fakat bu mübareğin başına bir iş şey geldi. Şimdi, Vefat etti diyor. Bu zat da Muhammed bin Abdullah Hazretleri o dönemin adamı. Bunlar ne diyeyim sana iki yüzlü falan yani. Bin iki yüz sene evvelki ortalama konuşuyorum aşağı yukarı işler. Bukhara mezarlığında yatıyor. Şimdi kabrin şerifini güzelleştirdiler. Biz ilk gittiğimizde falan öyle değil. Şimdi ben son gidemedim. İnşallah Eylül ayında Allah nasip ederse Bukhara'yı ziyaret edeceğiz inşallah. Ee, Şah-ı Hazretleri bütün meşahımızı ziyaret edeceğiz inşallah. Allah engelleri izah eylesin. Bize Kuvvet versin bir tekrar ziyaret nasip ibalesi? Ebu Hafsü Kebir de orada ziyaret edeceğiz inşallah. O mezarlık zaten bütün ulema evliya orada ama Rus işgallerinden her çoğunun yeri kaybolmuş bir şeyde. Ebu Hafsü Kebir vefat et. Cenazesini ne gittim diyor. Fakat sekiz ay kabrini ziyaret edemedim yani o mübarek zat o da Evliyaullah'tan. Allah'tan diyor ki sekiz ay kabrini ziyaret edemedim. Sonra ziyaret etmek istediğim gece mana aleminde. Gördüm ki üzüntülü, suratı sapsarı, selam verdim, selamımı da almadı. Fakat ne konuşmaya başladı diyor. Ben dedim, Sübhanallah, hem konuşuyorsun hem selam niye almıyorsun madem konuşabiliyorsun? Ben de zannettim ki tutulmuşsun. Madem dilin konuşuyor, selam niye almam? Dedi ki selam vermek, almak ibadettir. Biz ahiret alemindeyiz, selamla mükellef değiliz. Yani burada ibadet yok artık. Burada ibadetlerin sevaplarını devşiriyoruz. Ben dedim ki sen çok güzel, yüzlü, mübarek, nurlu bir zat idin. Niye senin yüzün böyle soluk sararık gördüm? Mana aleminde diyor, söylüyorum diyor. Bunu birçok kitaptan ben burada kaynaklarım. Sayfa 30'da kaynakları var. Zühret-ül Riyaz'da geçiyor. Hayatül ül Kulüp'te geçiyor. Ben daha sonra birçok eserde gördüm de. Burada 2-3 kaynak yeter. Zaten inanana bir kaynak da yeter. inanmayana bütün kaynaklar yetmiyor tabii. Ayrı dava. Mübarek dedi ki, diyor. Mezarıma konur konmaz münker, nekir, melekleri geldi. Bana imandan sordular. Allah ve Resulüne imandan sor. Allah cümlemizi cevaplarına muktedir eylesin. Dilimizi çözsün Fazbu Kerem'iyle. Panik olmaktan muhafaza eylesin. Unutmaktan muhafaza eylesin. Zaten ölü, sen nasip olur. İman nasip olmazsa zaten ne söyleyeceksin? Hafız olsan da Allah bile diyemez. Ayrı bir şey. En büyük mesele son nefeste iman-ı kamil hüsnü katimeyle çene kapamak cümlemize müessereylesin. <gülüyor> Amin. Allahumme salli ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Amin. Allah Teala'nın diyor yardımıyla cevap verdim. Bak koca Allah ya, mücdehit ya. Diyor Allah'ın fazlı keremi olmasaydı tutuldum cevap bile veremeyecektim diyor. Ya geçen sohbette bir anlattım İmam Kuşeyri ya. Koca İmam Kuşeyri Atım onu cehenneme buyurmuş. Oh. Mana aleminde Allah sana ne muamele etti diyorlar. İmam Kuşeyri anlatıyor. Hep kaynaklı eserlerden kaynaklarını verdim. Dedim ya bana uyan bir şey. Geçen bir sohbetteydi değil mi? Sonra ce Cehenneme koca İmam Kuşeyri ya. Evliyanın reisi. ''Getirin geri'' buyurmuş. Gersen. ''Ey İmam-ı Kuşeyri'' buyurmuşur. ''Milleti vazın nasihat için topluyordun, insanlara ayete sokuyordun, beni sevdiriyordun, sohbet yapıyordun, yoksa şimdi seni cehenneme atmıştım ama hadi o sohbetlere bağışladın buyurmuş. İmam-ı Kuşeyri cennete gittim yoksa diyor, yandım.'' diyor mana aleminde bunlar hep görülüyor Ma Allah sana ne muamele yaptı diye soruyor ama bu benim söylediklerim roman değil yani hepsi bin senelik eserlerde kaynaklı ya senetle isnatla böyle hadis gibi rivayet ediliyor ulema'dan bu işler öyle kurafemi anlatıyoruz burada onun için biz ne olacağız acaba Vallahi ben ara sıra böyle kafayı yiyecek gibi oluyorum ümit kesecek gibi oluyorum Sonra yine diyorum aman ya Rabbi diyorum. Ne yapacağız? Allah demekten başka çaremiz yok. Allah cümlemize ya Rabbi. Suallerine cevabına muktedir eylesin abi. Ya. Şimdi onların cevabını verdim. Gittiler başka bir melek. Başıma geldi diyor. Ey alim-i su. Derdi. böyle tabir eder. Nefat-ül de bunu görmüş değil mi? Ey alim-i Ey kötü alim dediler bana diyor. Seni gidi ihtiyar dediler diyor. Bozuk adam demişler. Allah. Onun da bozukluğu ne? Herkes makamına göre. O tabii büyük müctehid, Alim, allame. Ama onların en ufak bir müstahabı terk etse, bir mekruh yapsa, onun makamına göre ona soruyorlar. Anladın mı? Herkesin makamına göre. Adem Aleyhisselam günah mı yaptı yani cennetenin? 300 sene güve bakamadı ağlamaktan. Davut Aleyhisselam'ın başına gelen de günah mıydı? Peygamberler günahsız zaten. Ama en ufak bir Evlâ'yı terk. Daha evlâ olan bir şeyi terk etse makamındandır. Tavut Aleyhisselam da 40 sene ağladı. 40 sene. Onun için makamına göre insana sorgusal var. Benim diyor günahlarımı saydı kötü hamilelerimi saydı döktü, saydı döktü diyor. Allah Allah. Bir de bir sopa vurdu diyor. Allah Allah. 8 ay sonra bunu görüyor bu zat. Kabir diyor böyle diyor. Bir ateş doldu diyor. Allah Allah. Yılanlar, akrepler dur. Aman ya Rabbi ben ne yapacağım? Sonra diyor kabir bana konuşmaya başladı diyor. Kabir bana dedi ki sen şöyle alimdin, böyle hamdin. Niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın? Niye şuna baktın, niye şuna ettin? Aman ya Rabbi. Ne zinası, ne livatası, ne bilmem nesi. Bir gözlen gözün kaçması, kayması, bakış noktası, bakış yönü, bakış düşüncesi o andaki falan adamı yakabilir yani. Adamı yakabilir. Allah muhafaza. Kime ne niyetle bakıyorsun? Ne gözle bakıyorsun? Erkeğe bile bakıyorsan ne gözle bakıyorsun? Kadına zaten bakmayacaksın. E bu erkeğe bakıyorsun. Erkeğe bakıyorsun da ne gözle bakıyorsun? Ne niyetle bakıyorsun? Çocuğa bakıyorsun. Ne niyetle bakıyorsun? Herkese Mevla gözünün bakışındaki niyeti soracak. Bu işleri temizlemeden ölmeyelim. Öyle Bakıyoruz. Allah göz vermiş, su akar, göz bakar. Öyle bakıyoruz müfettiş gibi. Bunların nereye, ne niyetle bakıyoruz? Bunlar çok tehlike çıkaracak başımıza. Aman Rabbi gözünü eğeceksin önüne bakmamak. Ne kadar az baksan o kadar. Nazar berkadem, ayağına bakacaksın nakşi tarikatın. Yola çıkacaksın işte ancak direklere vurmayacak kadar. Önüne bakacaksın. Zaten ayağına tam bakarsan direğe de vurmazsın. Ayağına bakacaksın. Böyle. Bu zaman, hele ki bu zaman her taraf Allah açılmış açılmış papatya gibi bütün millet kendine baktırmak için bezeniyor, süsleniyor, hiç bir şeyden korkan ne haram bilen var, ne mekruh bilen var. Başıma neler geldi diyor. Rabbinden utanmadın mı demiş mezar Allah Allah. Bir sıktı beni bir sıktı kaburgalarım birbirine geçti diyor. Nafsallarım. Şimdi hadis-i şerifte var kaburgalarını sıkar. Bu zatın başına böyle bir gelmiş. Ben diyor Şaban ayının hilali görünene kadar sıkıntıdan kurtulamadım diyor. İlk mezara kondum işte hangi ayda vefat ettiyse Şaban ayının hilali görünene kadar yani ilk gecesi girene kadar sıkıntıda kaldım. Tam Şaban hilali yani ilk gece. Ey gidi kardeşlerim takvime bakıyor musun Recep mi girdi Recep çıktı Şaban mı girdi şey ya ölüler için ne kadar önemli biliyor musun? Cuma gecesi, Cuma günü Ölmek Azaptan korunmak Sual cevapta kolaylık Cuma gecesi hakkında ne kadar adış şerif var Sen şimdi Cuma gecesi mi Perşembeyi Cuma'yı mı bağladı Cuma Cumartesi mi Ama ölüler için ne kadar önemli Şaban-ı Şerif geldi şimdi kabirdekiler Ne kadar rahat ettiler Müslüman ölenlere Allah Teala Berat gecesini ihya etmişler, Hali hayatlarında Şaban-ı Şerif'te ilim meclisinde bulunmuşsalar Bak ''Eyü melek, İrvan, ''Bir nida duydum.'' diyor, başımdaki melek görevli. He. Mezarlarda melekler görevli biliyorsunuz. O melek gider, o melek gelir, azap meleği gelir, rahmet meleği gelir. Allah cümlemize rahmet meleklerini irsal eylesin, amin. Kabir, kabir boş mu duruyor kabirde? Öldü gitti, ne gitti? Ne bitti, bir şey bitmedi, yeni başladı hesap kitap. ''Ey melek, azabını, sıkıntısını kaldır buyuruldu.'' diyor. فَإِنَّ وَحْيَا لَيْتَمْ مِنْ شَابَانَ فِي عُمْرِهِ وَصَامَ يَوْمَ Çünkü ömründe Şaban'dan bir geceyi ibadetle hiya etmiş, demek kabul olmuş o gece şimdi. Çok gece ihya dersin de kaç tanesi kabul olur. Şaban'dan bir geceyi hiya etmiş, Şaban'dan bir günde orucu var, en azından en azından tabii. Onun da neleri vardır Koca bu Hafs-ı Kebir. Onun için azabı kaldır, bir daha da azabı iade etme diye Şaban hilalinden beri rahat ettim diyor. Onun için bir gecenin ibadetiyle bir günün orucun hürmetine benden azabı kaldırdı. Sonra beni cennetiyle rahmetiyle müjdeledi. Şaban ayının ey diyor. İşte bu Abdullah Zahide söylüyor. Şaban ayının kıymetini bil ki benim gibi kurtulasın Şaban'ın hürmetine. Gecesinin ihyası bereketine özellikle Berat gecesi aman ya Rabbi. Ve efendim günlerinin orucu hürmetine sen de benim gibi kurtulursun dedi. Ondan sonra diyor sessizliğe büründü. Daha da bir şey söylemedi. Ne büyük bir nasihat etti bize ya. E bu hafsa Kebir Hazretleri. Allah kabrini nur eylesin. Derecesini âleylesin. E başına bir sıkıntı gelmiş. Gelebilir. Peygamberler dışında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Benim günahsız oğlum, yavrum İbrahim'i bile kabir sıktı. Eğer kabir sıkmasından, buna zahta deniyor Arapçada. Eğer kabir sıkmasından, sıkıştırmasından bir kişi kurtulacak olsaydı, oğlum İbrahim kurtulurdu diyor. Günahsız, hem de Resulullah'ın parçası sallallahu aleyhi ve sellem. mariye Kıptıya validemizden olan İbrahim oğlu. Aleyhisselam tabi İbrahim Aleyhisselam değil ya. Meşhur İbrahim Aleyhisselam değil. Efemizin oğlu olan İbrahim Aleyhisselam. Medine'ye Münevvere Cennetül Bekiy mezarlığında menazere Osman Efendimize giderken solda onun yeri belli. Onu bile bir sıktı diyor. Bir hoş geldin diye. Bir hoş geldin yapıyor ama işte kimini sıkıyor bırakıyor, kimini sıkıyor bırakmıyor işte. Hepimizi sıkacak. Şu ibadetlerle inşallah. Şu gece namazlarıyla inşallah. Şu şaban sohbetleriyle inşallah. Önümüze bir ayımız var. Yani birkaç gün eksildi. Dolu dolu bir ibadet taatla Şaban-ı Şerif'i ihya edelim. Zikredelim, dua edelim, ibadet edelim. Aman kardeşlerim aman. Şaban kitabını elden düşünmeyelim. Bir de dergide de tabi bazı şeyler şaban Berat'la ilgili önemli şeyleri yazdım. Ama derginin sayfaları sınırlı. E, zaten işler kesat. Ondan dolayı sayfalar da biraz azaldı. Farkında mısınız bilmiyorum. Herhalde farkındaysanız. Zaten hoca daha iyi oldu yani. Dualar azaldı. ibadetler azaldı. Daha da hoşumuza gidiyor da diyebilirsiniz. Bu dergide çok güzel ilimler yazıldı. Hadis heriflerle ilgili efendim bu zayıf hadislerle ilgili bunların benim aleyhime yaptığı cevap çok güzel reddiyeler yazıldı vesaire. Yani şunu özellikle tavsiye edeyim size. Burada Mehmet Görmez'in usul ilimlerine ve İslami ilimlere menfi bakış açısını yazdı. Doçent Doktor Ahmet Gelişken Hoca Efendi. Diyanette bu zat. Çok kıymetli bir alim. Bu Mehmet Görmez'in yanlışlarını anlatıyordum ya. Hoca Efendi onu delilleriyle yazmış. Siz benim zaten diplomam yok, bir şeyim yok. Bana inanmadınız. Bak şimdi size doçent de yazdı. Belki doçent olursa inanırsınız, değil mi? Bu Onu okursunuz. Ondan sonra... Efendim... Burada en çok tavsiye edeceklerimden biri de bunu bu şeye koymamış mıyız ya? İhsan Hocak Hoca Efendi'nin burada Emin Saraç Hoca'yla ile röportajı vardı. Var mı? He? Sayfa kaçtı acaba? O röportajı, öbür ilimlerin hepsini okuyun ama Emin Saraç Hoca Efendi kıymetli bir alim hocamız Ali Aydar Efendi Hazretleri'nin talebesi. Ali Aydar Efendi Hazretleri'nin talebesi. Emir Saraç Hoca ile yaptığı röportajda çok güzel şeyler sayfa 58. Burada Cemalettin Afgani'nin suratını görmek istemiyorsanız bakmayın ama resmi var. Allah muhafaza eylesin. Suratını gören zaten uykusu kaçabilir. Ondan sonra masonlardan o, o var. Efendim. Ondan sonra yine masonlardan Abduh var. Ondan sonra Reşit Rıza var. Bunlar eseri bozan, bizim ilahiyatların hepsini bozan Yüz sene evvelki bu adamlar, Allah müstahaklarını ihsan eylesin başlarına ne hak ettilerse İslam'a Müslümanlara verdiği zararlardan dolayı onlara müstahaklarını versin. Emin Sara Hoca Efendi Mısır'da bulunduğu için, bunların hepsini bildiği için İhsan Şen Öcek Hoca Efendi de çok güzel sorular sormuş, cevaplar almış. Yani Ali Adar Efendi Hazretlerinden de herhalde sormuş. Efendim bayağı bir malumat o bu yazılımıydı bir evvelkinden bilmiyorum bunlara bakarsınız okursunuz ondan sonra Zahidül Kevseri hazretlerinin efendim bak yine yanlış basmışlar bunu Bu nasıl yaptılar bunu böyle sayfa 60'ta son devirin yüce alimlerinden Zahidül Kevseri hazretleri bu Zahidül Kevseri hazretlerinin resmi değil bu Mustafa Sabri efendinin res, e, resmidir altına yanlış yazılmış Mustafa Sabri Efendi'nin resimleri var. Zaidül Kevseri Hazretleri'nin kabri şerifi var. Ben onu da ziyaret etmek nasip oldu. Böylece burada çok güzel ilimler size hazırlanmış. Dergide özellikle İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin yazısını okursunuz inşallah rahman. Ondan sonra Şaban Şerif ayının faziletli amelleri. Şimdi Şaban Şerif'in zikirleri. Sayfa 71. Burada İlk 10 günde ne okuyacağız? Şimdi iki gün okumadıysanız kaza edebilirsiniz. 200 tane eklerseniz 3. günden 100'e devam edersiniz. Ya latif. 100 kere her gün Ya latif Ya latif Ya latif Celle Celalu. Bunu okuyorsunuz. Ondan sonra ikinci 10 gün yani 16 Nisan'dan sonrası Ya Azizü Ya Azizü Ya 100 kere Ya Aziz ismi şerif okursunuz. Üçüncü on gün, yirmi altı Nisan'dan başlıyor. Ya Razzak, Ya Razzak, Ya Razzak, Celle Celal Her birinde Celle Celaluhu deseniz daha iyi olur. Ya Razzak, Celle Celaluhu, Ya Razzak, Celle Celaluhu. Ama diyemezseniz, nefesleriniz bittiğinde arada dersiniz, en sonunda mutlaka Celle Şanuhu, Celle Celalü dersiniz. Bunlar yüzer kere okunan zikirler. Sonra, bu zikirlerin her birinde yüz bittiği zaman, her gün yüz kere, bu bir dakika, tut, yani bir dakika tutmaz. Yüz kere bitince şu dua okunursa, muradınız neyse hayırlı muradınız mutlaka hasıl olur. Allah'ıma ya kamile lutfu, ya gafiyel el taf, tedarekni bilutfikel gafi ve rahimni ve ehli vel müminin tahte suratikati izzike. Bu mübarek dua da okunuyor. Sayfa 71'de yüz kere ismi şerif okuyorsunuz. Peşine de bu duayı bir kere okuyorsunuz. Ondan sonra ilk gece namazı geçti dedim efendim ilk günün namazları geçti oruçlarıyla ilgili faziletler kitaptan da bakarsınız 73'te burada ee, bunu da okursunuz ee, buradaki değerli şimdi önümüzde ne var Şaban'ın ilk perşembesi ne zaman he bu önümüzdeki Perşembe, öyle mi Şaban ne gecesi girdi cumayı cumartası ya yani Şaban'ın ilk perşembesi daha geldi mi gelmedi ilk perşembe ne zaman bu önümüzdeki Perşembe, ilk Perşembe. Burada hadis şerifli ediyor Mensame evvela kalmışsin Min Şaban, akıla kalmışsin Şabanın ilk Perşembesi ile son Perşembesi. Ramazan ne gün giriyor? Gün olarak. Yani demek ki ondan bir evvelki Perşembeyi söylüyor. O Ramazan'ın girdiği günden bir önceki Perşembeyi söylüyor. Bir de ilk Perşembe ne zaman? Bu önümüzdeki. Üç gün sonra Perşembe oluyor. Yani işte dört gün. Her kim Şaban ayının ilk perşembesinde oruç tutarsa ve Rağamizimiz son perşembesinde oruç tutarsa şimdi ilkini de tutalım inşallah sonu da tutarsınız inşallah. Keane hakka Allahu yugulel cenneti rahmeti. Rahmetiyle onu cennete girdirmek Allah'ın söz verdiği üzerine üst aldığı üstlendi bir hak olur diyor. Onun için bak ilk perşembe son perşembe unutmayalım inşallah. En azından Şaban'a tazim edeceğiz bu mübarek günlerin orucu. Ondan sonra en azından üç gün dedim. Çünkü hadis eddine buyurur, Şaban cünnetü Şaban orucu ateşe kal karşı kalkandır. Femen eraden yelkani felseleveselecete iyi. Yarın ahirette bana kavuşmak isteyen, benle görüşmek isteyen, şefaatime erişmek isteyen, hani Şaban ayda onun ayı olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem, üç gün olsun orucu olsun Şaban ayında üç gün orucu olan güzel karşılarım diyor. Bana kavuşur diyor. Yine hadis içerisine buyurun. Şaban'da oruç tutarak temizlik yapın, kendinizi temizleyin ve Ramazan orucuna hazırlayın diyor. Çünkü oruç insanı birçok günahtan alıkoyuyor, huzur veriyor, sükunet veriyor. Efendim işte bu bir temizlik oluyor. Hede bir de tevbe istifar istiğfar üzere tutarsa, iftardan evvel tesbihat ve zikir de yaparsa, iftarda istiğfar ederse çok muazzam bir şey. فَمَا مِنْ عَبْنِ يَصُمْ فَلَاذَةَ اَيْيَامٍ مِنْ Hangi bir ümmetim diyor Şaban'da 3 gün oruç tutarsa ama sen dersen ki ben 3'ten fazla tutamam hangi üçü tutayım ben sana baştan ne dedim 13 14 15 yani 18 19 20 dedim çünkü en kuvvetli sünnet sünneti müekkede 13 14 15 orucudur ve ne buyuruyor 4 şey kabir azabını hafifletir 4 şey kabir azabını hafifletir bu dört şeyden birisi yetimlere ikram etmek. Bir tanesi Recep ve Şaban aylarında 13, 14, 15 orucu tutmak. Kabir azabına acayip faydalı. Bak Ebu Hafs Kebir Hazretlerinin bile or Şaban'da bir gece ihya ve bir gün orucundaki zuhuratta görülen oradaki oruç hangi gün oruç biliyor musun? Beratın orucu. Beratın orucu. Kabir azabına acayip kabilidir. Alimler bunu beyan etmişler. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okumak gece vakitlerinde, teheccüdde falan. Bunlar hep kabir-i kabirler. Dört şey özellikle. Ondan sonra e, en mühimi de şimdi bizim önümüzde bu 13, 14, 15. Her ay sünneti müekkededir. Seferde bile Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta terk etmemiş. Seferde bile. Ama Recep'te Şaban'da tabii çok fazilet artıyor. Hele ki Şaban'ın 15'i zaten Berat'ın günü oluyor. Onun için o hepten acayip bir şey oluyor. Şaban'ın 15'i Berat'ın günü olduğu için. 3 gün diyor, en az 3 gün oruç tutsa... <gülüyor> <gülüyor> İftardan evvelde bana diyor birkaç kere salavat okusun. Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallam. Şimdi Şaban oruçlarınız, Allah size oruçta yardım etsin. Orucunuza karşı size kuvvet, kudret, ihsan etsin. İşiniz var, çalışıyorsunuz. Herkes benim gibi havara gibi yatmıyorsunuz. Çalıştığınız için tabii Allah size kuvvet versin. Günlerde biraz uzamaya başladı. Ama oruçtan kardeşlerimize en büyük ricamız iftara 5-10 dakika kala oturusun bir tespih alsın. 70 kere estağfurullah en az. Bir Sübhanallah Ebu bir 100 kere denizlerin köpükleri kadar günahı su, affedin. Bunlar zaten sayı hadis. Bukhari müslim hadisi. Bunlar kısa bir şeyler. Zaten günlük dua şey var. Ya var. Ya Aziz var. Ya var. Hangi günlerdeyse. Zikir. Ama iftara yaklaştın mutlaka birkaç kere diyor. Birkaçın en azı üçtür. Ama üçten olmaz ki. Bir on kere, yirmi kere bir şey yapalım da. Salavat-ı şerife. Allah'ım salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi sallam En ufak, en kısası budur. Onu dışına salli barik okursanız en kuvvetlisidir. Allah'ıma salli, Allah'ıma bariki sadece namazda okunuyor zannetmeyin. Namazın dışında da on iki bin küsur salavat-ı şerife var. Meşayih tespit etmiş. On iki bin bu 12.000 salavattan en üstününü okuyayım diyorsan yine hangisidir? Allah'ıma salli, Allah'ım bariktir. Ama bizim millet onu namaza fikslemiş. Namazın dışında okunmaz zannediyorlar. Halbuki salli barikten eftal bir salavat yoktur. Onu da söyleyeyim yani. Fazileti çok salavat var ama. Benim dünya kadar 12-13 tane şey olmuş. Şimdi işte salıyı gecesini yetiştireceğim inşallah. Onu da çok, Şaban ayında mutlaka ona ulaşın işte, istifade edin. Buraya kim getiriyorsa, kitap bilmiyorum, getiriyor olan getirmiyor olan nereden buluyorsunuz? Ben şimdi basılmadı, salıya basılacak. Uyumadık, etmedik, onu hazırladık. Allah'ımızın 99 Esma-i Hüsnası, bir de Rabb ismi şerifiyle 100 ismi şerif. 100 ismi şerifle beraber salavat-ı şerife. Tamam mı? ve selim ve barik. Ya Allah! ''Aleddâil şehadetiyel la ilahe illallah'' Böyle başlıyor, ikinci salavat. Allah lafze Celal'in Ebçet hesabı 66, bunu 66 kere okursan, ses işte faziletlerini yazıyor orada. Mesela Latif İsm-i Şerif'inin hesabı 129, Latif Sallis ve Sellim ve barik ya Latif diyor, peşine efendimizin bir vasfını zikrediyor o salavatı mesela 129 tabi Allah'ımızın bazı isimlerinin ebcekleri fazla olan var, bin küsur olanlar var ismi şerifin harflerindeki adetlere göre çıkıyor, onu okursan unutkanlığa karşı, hastalığa karşı belaya karşı, izzet itibar için maddi manevi bütün hepsi hem Esma-i okunmuş oluyor hem Resulullah s.a.s. salavat-i şerifi okunmuş oluyor, onu işte salıya yetişir inşallahurrahman. O esma Hüsna ile memzul salavat. Onun adı Muhiblerin habib Rabbil Alemine salavatı. Tercüme ettim ben. Ahmet Abdülcevat Hazretleri 40 sene evvel vefat etmiş. Ulema'dan ve şayihtan bir zat. Onun kitabını tercüme ettim. Ben kendim bir şey kendiliğimden çıkaramam. Tercüme ettim. Ve onu hizmetinize arz edilecek inşallah. Salavat-ı onun bir de Hepsini sırayla okumam. Ben 99 salavatı birer kere okuyayım. Hem esmaüsna okumuş olurum, hem salavat çevir ve şaban a. Tamam? Açarsın, sağ taraftan Arapçasını koydum. açarsın, başlarsın. Hem esmaüsna bitirmiş olsun, hem salavat 99 olmuş olur. Hani tekrar edip de özel bir havas ve fazilet, özel bir niyet etmediysen, bir kere bile okuyun. Hem esmaüsna olur, hem salavat Şerif olur. Allah müsallatü alemsenem Muhammedül aleyhissalatü. Hele bu iftardan evvel olsa, 100 kere salavat okumuş oluyorsun En az. 100 kere hem de ile beraber Diyor ki bir ümmetim diyor 3 gün bile en az oruç tutsa diyor İftardan önce bana birkaç kere Salavat-ı Şerif okusa diyor Sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala onun geçmiş bütün günahlarını Bağışlar iftar saatinde diyor Ve akbarani Cibril Ennallahu eftem fiyadeşşar <gülüyor> Fela zemin Cibril bana haber verdi allah Teala bu mübarek ayda 300 rahmet kapısını açmıştır diyor. Bu zaten diğer hadis-i şeriflerde de var. 300 rahmet kapısının hemen hemen hepsi hangi gece açılıyor? Berat gecesi açılıyor. 300'ü birden. Ama şimdiden de rahmet kapıları açılmaya başlamıştır. Ama berat gecesi 300 rahmet kapısının 300'ü de açıktır. Allah Teala sıhhat ve taat ile huzur üzere engelleri izale ederek Berat Gecesi'ne odaklanmayı, hazırlanmayı, beynimizi ve psikolojilerimizi ona hazırlamayı ve o gecenin ibadetlerinde çok kuvvetle huzur ve huşu temin ederek manisiz bir şekilde dualarımızı yapabilmeyi müessir eylesin. Amin. Berat, Berat, Berat. Bu çok önemli bir. Kadir Gecesi'nden sonra en büyük gece Berat Gecesi. Şehk yok, şüphe yok. İttifak. Bütün ulema, evliya, ittifak. ihtilaf yok. Birincisi Kadir gecesidir. ikincisi Berat gecesidir. 300 rahmet kapısı açılıyor. 13'ün inşallah oruca da niyet edersiniz. Evet ne buyuruyor burada? Bak burada onu söylüyor. Dört şey kabir azam hafifletse, her vakit Kur'an okumak, her mekanda yetime ikram etmek, Recep'te Şaban'da, eyyamı biz orucu 13, 14, 15 tutmak, bir de gece namaza kalkıp teheccüd kılmak, Tünevir ve Türe sırda rahman kalbi nurlandırır, rahmanın rızasını kazandırır Celle Şanuhu ve Celle Celal. Zaten burada artık Berat gecesi okunacaklar, 3 Yasin okunacak. Bela istemiyorsan, ölüm istemiyorsan, ölüm'e çare yok da işte okuyana nasip olmaz, ölecek olana nasip olmaz arı dava. Bela istemiyorsan, fakirlik istemiyorsan, hakiklik istemiyorsan, kötü ölüm istemiyorsan. Burada 76'da 77'de en mühim 6 rekat namaz her birinden sonra bir Yasin, Yasin Şerif'in niyetleri ondan sonra bu duayı meşahit tespit etmiş. Hazreti Ömer Efendimiz'den de rivayet edilen dua bir kısmen 76. 77 sayfada dergide elinize daha kolay gelirse diye söylüyorum. Ya Rabbi benim kazamda kaderinde beni kötü yazdıysan şakı yazdıysan, mahrum yazdıysan bedbah yazdıysan, rızkı dar yazdıysan sen istediğimi silerim istediğimi bırakırım ayetinde böyle buyuruyorsun lütfu keremine benim mahrumiyetimi bedbahtlığımı rızıksızlığımı bereketsizliğimi hayırsızlığımı sil yerine beni imanla ölecek şahit muvaffak baktiyar rızkı bol bir adam yaz diyor böyle bir dua daha yok bu da 76-70 e, sayfelerde <gülüyor> devam ediyor bir de günde bir kere onu diyecektim terkide onu almamışız alsak iyiymiş bu zikri terk etmeyelim. Şimdi beraber okuyalım. Ondan sonra bakalım kitapta doğru bulabilir miyiz? şaban Şerif ayında ulema, evliya buyuruyorlar. Her kim bu kelime-i tevhidi zikrederse allah Teala ona bin sene ibadet yazar. Her gün bir kere okunuyor. Bir kere ya. Bin senelik günahı olsa siler. Kabrinden dolunay gibi yüzü parlak olarak çıkar. Allah indinde sıtlıklardan yazılır. Bu çok muazzam bir duadır. Efendim zikirdir yani en büyük zikirlerindendir. Dergide yer olmamış. Şaban-ı Saide sayfa 278. Alırsın, çekersin, koyarsın şeyine. Her gün en az bir kere oku. Bir oku, üç oku, beş oku. Bu şimdi bir kere beraber okuyalım ama her gün okursan bin senelik ibadet yazıyor ya. E şimdi hocam ne bu kadar kolay bir şey. Bu kadar ibadet yazan. Ya kardeşim kelimeyi devit göklerden ağır gelir, yerlerden ağır gelir. Bu uzun kelimeyi tevit. Buyurun okuyalım. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyah muhlisin lehud din ve lev karihen kafirun. Kusama. Ezberleyebilir misiniz? Her şey. Şaban ayına özel bir zikirdir bu ulema meşahit böyle beyan ediyor sahife 279'da istiğfarlar var öğlenden sonra okunuyor amel defterindeki bütün günahlar mahvoluyor salevat şerifeler var şaban şerifin genel amelleri karahat gecesi günü değil 261'den 293'e kadar da onlardan beyan ediyor efendim ayrıca bize nasip olduğu size bu kitabı çıkarttık dualarım kitabı bir cidde kaldı bundan sonra ezkar davat diye basıldı bu Allah nasip ederse bu 10 cilt olarak hazırlandı. 4 cilde hazır. Birkaç ay içinde ikinciyi de çıkaracağım inşallah. Bu mübarek kitapta dua-il hali faziletleriyle kalmadık, nasıl okunacak, saati, vakti, usulü, adab, her şey beyan ediliyor. Bunun Arapça tarafında önümüzdeki 3-4 cilde kadar 600 küsur dua, 150 rakam 150 sayfa 600 küsur dua beyan edilmiş Ta gece uyku arasındaki sayıklama dualarından başlıyor. uyandığında helak çıktığından, elbise girdiğinden başlıyor sırayla tertip üzere. Teheccüd öncesi, sonrası, sabah namazı, sünneti, peşi, camiye gidişi, evden çıkışı, caminin içine girene kadar, iftitar tekbirinden öncesi, namazdan sonrası, bunların hepsi önümüzdeki ciltlerde beyan edilecek. Ama baş tarafta bunların hepsi Arapça, Türkçe başlıklar altında sade dua var. Sade dua açıyorsun, bakıyorsun. Evet, ne çıktı? Bahtınıza bakalım şimdi. 260, 366. rakamlı dua sağdan sayfa 85. Arapça rakam koymuş. Arapça diyor ki beş vakit namazdan sonra okunacaklar. E, Türkçe'de yazmışım. Beş vaktin peşini okunacak ahati kerimeler. Şimdi burada başlattık. Neyle başlattık? Ayet ah el kürsi ve dualı ayet ah el kürsi. Çünkü ayet ah el o duası var ki, Musa aleyhisselam Allah'a vahyetti. Ayet el o duayla okursan 24 saat boyunca bunun, yara, bundan yaratılan meleklerin kıyamete kadar yaptıkları hepsi sana yazılıyor. Bu zamana kadar ayet ah el bu duayla okudunuz mu? Sifte var mı? He? Mesela şimdi işte onun kitabın neresindeydi, şuydu buydu, bak Arapça'da sayfa 85 sağ tarafında 366 rakam Arapça rakam da 366, keşke onu yana da... Yani rakam şey değil Sayfa 85 Türkçe 5 beş vakti 5'ini okunca kati i kerime A'udü çekiyorsun Allah Teala Musi Aleyhisselam'a vahyetti Bunun için fazileti işte ikinci, üçüncü itte gelecek ama burada Elini aldığın zaman kitabı bütün dualar burada Bu duayı okursan Ali Adir Efendi Hazretleri'ni rüyamda gördüm. Şimdi epey sene var. Böyle kalabalık tekkenin içerisinde. Pek de kimseyi de sokmuyorlar. Millete kalabalık. Sonra bana bir yol açtılar. Huzuruna kabul etti. Dedi ki Ahmet, ayetel kürsit duasını bırakma. Ondan sonra daha önem verdim. Ama rüyaya ne lüzum var? Zaten hadis-i şerif. Ama Ali Adir Efendi gördüm böyle dedi bana. Çünkü çok görmem. Ali Adem Hazretleri'ni birkaç kere Efendi Hazretleri'ni her hafta görüyorum rüyamda da hala Adem Efendi, üç dört kere görmüşüm. Yani ayetel kürsü duasını bırakma. Bu öyle mesela bir hazine ki Allah'u'nivu gaddimu ileyke beyni edeyi külli <gülüyor> nefes. Şey ayetel okumadan diyor ki Ya Rabbi diyor her nefesten önce bak her nefes günde 24 bin nefes alıyorsun. Aldığın verdiğini bir sayarsan ayrı sayarsan 48 bin. Hepimiz alıyoruz bunu. Her nefesten önce. O sonra velemhatin her göz kırpmaktan önce. Kaç kere göz kırpıyorsun? Velehzatin her bakıştan. Her bakıştan önce. Ve tarifetin her göz yummadan önce. Yattırıfı biha. Peki kimin? Kimin göz kırpması? Kimin göz yumması? Kimin nefesi? Beni değil. Yattırıfı biha ehlüs semavat ve ehlül ardı. Gökte ne kadar melek varsa, yerde ne kadar mahluk varsa, sif karıncaları dünya sayamaz. Gökte, yerde ne kadar yarattığım varsa, bunların her birinin nefesinden, göz kırpmasından, bakışından tamam mı? Önce ve külleşeni öfüğümü kekanele vakatken, bu zamana kadar senin ilminde neler yaratılmış şimdi ölmüş gitmiş. Veya bundan sonra kıyamete kadar, şu anda yaratılmamış, neler yaratılacaksa kıyamete değil sonsuza kadar, neler yaratılacaksa. E ne oldu bu şimdi? ''Ukaddim uleyke beniydi zelke kulli'' ''Bütün bunların öncesinde ben sana ayetel kürsü takdim ediyorum.'' diyor. Yani ne demiş oluyor burada, ne öğretilmiş oluyor? ''Bu kadar ayetel kürsü yaz bana.'' Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti. ''Ya Musa bin İmran.'' Kim bu atel kürsüyü beş vakit namazdan sonra bu dua ile birlikte okursa Gök ve yer ehlinin nefesleri, göz kırpmaları, yaratılmışları, yaratılacakları Bütün mahlukat, herkes nefes alıyor, canlıysa nefessiz yok Bütün canlılar nefes alıyor, bütün canlılar göz kırpıyor, bütün canlılar Bunların hepsinin öncesinde diyor Hepsinin öncesinde ne diyorum sana? Bir tek ben 48 bin alıp veriyorum günde bir tek ben, canlı olarak hep herkes canlı. 7,5-8 milyar adam var Müslüman kavur demiyor ki. Kök ehli yer ehli diyor. Herkesin nefesinden göz kırpmasından önce diyor. Sana ayetel kürsi takdim ediyorum Rabbel alemin diyor. Ben de diyor bunun her okuyuşundan bu alemlerin nefesi kadar melekler halk ediyorum. O melekler kıyamete kadar zikrediyor. Hepsinin sevabını bu kuluma yazıyorum. 24 saat defteri hiç kapanmıyor. Devamlı işliyor, işliyor, işliyor. Alemler bitse sevabı bitmez. Alemler bitse sevabı bitmez diyor. Bu hadisi şerif. E, zaten evvelce de yazmıştım bunu. Ama ben size bunu tavsiye de ettiğimi düşünüyorum. Hiçbiriniz okumadıysanız. Bu kitaptası hemen bunu açar açmaz sayfaya böyle şey koyun işaret koyun efendim beş vaktin peşine okunacak ağat kerime ilk olarak neyi koydum çünkü adamın vakti dar olur uzun okunacaklar çok müjde var ama bir şey okuyabiliyorsun o zaman ağat el kürsü çünkü ağat kürsü okuyan mutlaka imanlı ölecek hem bir daha namaza kadar muhafaza olacak hem de Allah Teala buyuruyor beş vakit namazdan sonra ağat kürsü okumaya kim devam ederse onun ruhunu diyor acrâle aleyhisselama bırakmam diyor Ayaklarından ağrı melekler çeker getirir. Ruhunu boğazından yedi kudretimle ben alırım diyor. Allah Teala pis ruhu alır mı? Allah Teala yedi kudretini pis ruha bulaştırır mı? o kişinin imanla öleceği kesinleşmiştir buyuruyor. Nebilerin, sıttıkların, şehitlerin, Salilen ecni veririm diyor. Her namazdan sonra ayet-el Hele bir de bu dua ile birlikte okursan... Onun hiç vaktim yok. Namazı kılıyorum. Selamın solta selamı verirken yarıya ayağa kalkıyorum zaten. O kadar meşgulüm hoca efendi. Kardeşim ne olsan ol, mutlaka atel kürsü. Her namazın peşine bir atel kürsü. Sevap çok. Ben burada başlıyor. Efendim beş vakit namazdan sonra okunacaklar. Ayetler olarak iki buçuk sayfa sürü Ayet olarak. Ondan sonra dualar başlıyor, zikirler başlıyor. Beş vakit namazdan sonra neler var? İkinci, öbür namaza kadar devam edebilirsin zikir çok ama antel kürsiyi terk etmeyin bir de bu duasını ihmal etmeyin. Bu Ezgar davat kitabının da kıymetini bilin. 600 küsür dua bu sağ tarafında Arapça olarak hazırlanmış. Hele ki şabana, hele ki Ramazan-ı açın. Öyle peş peşe okuyun. Peş peşe önünüzde hazır. Öbür türlü kitabı çeviriyorsun, çeviriyorsun, çeviriyorsun. Bir dua bazen o 20 sayfa sonra geliyor. O zor. Ama açın namazdan sonranın zikirleri. Tak. Sabah namazından sonrakiler tak açıyorsun. O başlığın altına geliyorsun. Ondan sonra orada... Korunmak mı istiyorsun? Düşmandan korun. Korunmak için okunacaklar. Tamam. Cennete girmek için okunacaklar. Tamam. Bak şerlerden korunmak için okunacaklar. Hemen o bahsi açıyorsun. Sayfa 45'te. Onları okuyorsun. Muradın neyse, maksadın neyse, derdin neyse... Ta gece... Uyku arasından... Tekrar yatana kadar... Arada beş vakit namazı var, şunlar bunlar. Önceleri var, sonraları var. Bütün dualarıyla amel etmeye. Ha her zaman yapamam. Müsait olduğunda yap. Haftada bir yap. Cuma gecesi yap. Cuma günü yap. Ayda bir yap. Kadir gecesi yap. İmam-ı Nebevi Hazretleri buyurur ki, Bir zikrin ve duanın bir kere bile yap da ölmeden evvel mahşere ehlinden sayılasın diyor. Mahşerde ehlinden sayılasın. Yani ben buna her gün, her saat devam edemeyeceğim. Edemeyeceğini bilsen de, İnsan bir kere bile amel etse bir faziletli amelle mahşere ehlinden sayılmak için. Dünyaya geldik gidiyoruz öleceğiz de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin salihlerin şu öğrettiği dua ve zikirleri bir kere bile okumadan, yani bir kere bile nasip olmadan ölmekte büyük bir hasar ve zarar olacak. Kardan zarar kayıp olacak. Onun için çok ecirlerle ahirete gitmek için zikirleri, duaları ihmal etmeyelim. Allah nasip etti size, bunu bir iki senedir uğraşıyorum. Ama 2-3 cilt daha hazırladık o ara ama şu elhamdülillah tertip üzere çıktı. Allah'ım duanız bereketiyle, sıhhat ve afiyetle bana diğer hizmetleri de, diğer kitapları da bir an önce size takdim etmeyi nasip eylesin. Ölmeden evvel hem büyük külliyemi bana yade eylesin, hem külliyeye nasip eylesin, hem külliyat nasip eylesin. Zaten epey kitap nasip oldu ama... İnşallah amel edenlerin duaları bereketiyle Allah beni de mağfiret eylesin, size bağışlasın. Hepimizi şu saatte affeylesin, mağfiret eylesin. Amin diyen dilerin nar cehennemden azat eylesin. Amin. Subhanallahi ve bihamdihi ve'l hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ali sahabe icmaen. Allahumme naselkul cennet. Na'udubike minen nar. <gülüyor> Allahumme naselkul cennet. Na'udubike minen nar. Allahumme nasel keribak ve'l cennet. Na'udubike min sehakek ve'n nar. Allahumme naselkul. El cennete ve maa qarrabe ileyha min amel. Ve na'udhu buke minel naru maa qarrabe ileyha min qavlin ev amel. Allahümme nâ sehlike min khayr maa sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ve na'udhu buke min şerim esti'adeke min sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ve entel müstahane ve aleyke el belâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil al alîl Amin. Allahümme nâ sehlike minel kulli acilî ve acilî ma'alimna aminu. Ve Allahumma Allah ma nurana sallallahu sallam muhammedin rabbil alamin emine adı güzel teyzemiz vefat etmiş Fatıma isminde bir cemaatimiz vefat etmiş ve bu cemaattan geçmişlerinde her vahiy için buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü la ilahe illallah Muhammedun resulullah fi kullile muhatim ve nefesin adedema ilmullah Allah Allah Allah Celle Celaluhu Ya Rabbel Alemin şahadetlerimizi, ediyelerimizi kabul eyleyip Meyteler nervahine hediyeledik ve bu cemaat gençlerinden müminin mümdat ve bu binanın külliyenin yapımında kuruşu dahi bulunup şimdi kabirde hediye bekleyenler Vahin hediyeledik şu saatteyi. Saleyle eyle yarabbim. Ruhaniyetlerini haberdar eyle yarabbim. Azapları olan varsa defurafizal eyle yarabbim. Şaban ayımızı mübarek eyle yarabbim. Ibadetlerine oruçlarına muvaffak eyle yarabbim. Berat gecesini uyanık geçirmek ihya etmek, huzur üzere geçirmek nasip eyle yarabbim. Hayırlı kazalar, kaderler takdirine vesile olacak dualar bize ilham eyle, ihsan eyle. Zikrinle şükrüne karşı bize yardım eyle. Allah'ım gafletten muhafaza eyle, günahlara düşmekten, hele bu mübarek ayda, gecesinde, gününde, ya Rabbi huzursuz geçirmekten, cümlemizi duasız geçirmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerem'inle şimdiden hazırlanmak nasip eyle. Allah'ım insanların hidayatine bizleri vesile eyle. Sohbetlerimizi dinleyenlerin, Ya Rabbi davet, emri bil muharif yapan hepinizin, bütün kardeşlerimizin buraya gelip dinleyenleri tebliğleri, teşvikleri karşısında ulaştırdıkları bütün Müslümanların da hidayatine vesile eyle Ya Rabbi. Sen fazlul kerevinde insanları saptırmaktan cümlemizi muhafaza eyle, dostlarına dost, düşmanlarına harbi ilan eden kullarından eyle Ya Rabbel Alemin. Ehli bidatten iştinab eden, ehli sünnete sımsıkı sarılan, ehli sünnetten ayrılmayan, hayatımızda mematımızda eli sünnetle haşr olan kullana ilhak eyle ya Rabbi azad eyle. ne hayırlı muradı olan varsa şu cemaatten kadın erkek ne müşkilatı olan varsa cümlem şu saatte okunan ayet-i kerime ve hadis-i şerifler berekatıyla hallü asan eyle ya Rabbi, ıntılarımızı feraha tebdil eyle günahlarımızı sevaba tebdil eyle ya Rabbi, çoluk çocuklarımızı hayırlı ıslah eyle ya Rabbi, ailelerimizi yar eyle itaatkar eyle ya Rabbi devlet fitnesinden muhafaza eyle ya Rabbim. Eşrat-ı saati muhafaza Sen fazl keremine cümlemize ya Rabbi. Dinine hizmette muvaffak eyle ya Rabbi. Zikrine şükrine karşı ya Rabbi. Maddi manevi her türlü imkan, sıhhat, afiyet kuvvetlerle bizi destekle, teyit eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremine ya Rabbim ve ya hayran ve ya hayran Vatanımız İslam vatanlar, iç savaştan, dış savaştan, kargaşalardan, fitnelerden muhafaza eyle ya Rabbim. Sen fazru kereminle, ya Rabbel alemin, veya hayranın, Şaban-ı Şerif'inde, bereketlerine, şefaatlerine nail eyleyip, Ramadhan-ı Şerif'e, sıhhat afiyetle, hayırla balık eyle ya Rabbi. Ve bayram gecesine, bayram gününe, dostlarının bayramı gibi, günahlardan arınmış olarak, müjdelere nail olarak, dostlarının bayramı ile, bizleriyle bayrama, ihsal eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hurmetullaha ve yasinu sallallahu teala ala seyyidina. Mevlana Muhammedin ve Ali'i sahbiyen selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme. Ve alihi ve ashabihi meşâhina kâf eyler. Raheem vâtinâ mvâtin müslümün ve vâtinâ mvâtinâ hadrîn velâ. Osman Gazi Orhan Urhan Gazi ve lâr. Selâtînâ Osman ve lâr. Valla khusrâvum, valla gürânîm, valla fenârî velâ. İsmail Hakkı Bursevî Emir Sultan Bukhari ve lâr. Cemil Meşayikh ve الصالحين والاولياء في هذه البلدة المحروسة الفاتحة محمد وعليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين